Walking around with him I'm not just another chick his girl And I can be proud that I'm his girl Cause I know that I'm good all by myself See I don't need his love I really want him right And it can feel good that he's my guy Cause he knows it don't mean that he's just mine I don't wanna own him or control him I just want our so, to be alive So when you see me walking around with him On the town, I don't get justice. It's all about affection, not affection with us And I do exactly what I want When I'm with him and when I'm not It's our domineering, just endearing What we got So if you love someone, let them be free I know I don't want no one suffocating me Don't settle up for ownership, make it deep If you love someone, it should feel good to let them breathe. Merhaba, şimdi gerçekten nihayetinde hakikaten birlikteyiz. Röportajlar, buluşmalar ve girken her şey hallolduktan sonra. Ee, bu akşam tek eşlik, çok eşlik konuşacağız. Yaklaşık 50 dakika geç başlamış oluyoruz programa. Ama 50 dakika geç bitirme şansımız yok maalesef. O yüzden biraz kısa bir program olmuş olacak. Müzik yayını belki biraz daha az yaparız ya da bu hafta da böyle olmuş olur diyelim. İsmi Gülben yine. Bir önce kendimizi tanıtalım sonra devam ederiz. Merhabalar, Hüma ben. Ben değil mi Tamam. <gülüyor> Gizem bende selam merhaba Gamze bende. Ee, bu arada az önce konuşamadık buranın mikrofonları değişti artık çok daha iyi ses oluyor böyle o yüzden içine girmemize gerek yok eski gibi ha. böyle bir konforumuz var haberiniz yok. olsun. Ee, ne yaptık şimdi her 15 günde bir e, gündemli program yaptığımız gibi. Lezbifem olarak kendi içimizde her 15 günde bir bir de atölye yapıyoruz gündemle. Bu seferki de tek eşlik çok eşikti. Yine onu aktarıyor olacağız biraz ama sadece atölye aktarım değil. Aynı zamanda hani bireysel olarak neler şer düşüyoruz, nerelerde farklı düşünüyoruz. Ya da işte bize nerelerde şer düşüyor dünya, nerelerde sıkıştırılıyoruz, <gülüyor> derdimiz nedir falan biraz onu da konuşuyor oluruz. Bir de çok atölye okuması gibi olmayan ama isteyenin de okuyabildiği bir kitap olmuş oldu Kaynak Örkelimizde öncesinde Etik Sürtük diye. Onu da okuduk. Çok sevenler oldu aramızda. Hiç sevmeyenler oldu. Popüler bulanlar oldu. Biraz onun üstüne konuşuruz herhalde. Evet. Özetle ne menem şey bu. Çok eşlik, tek eşlik, açık ilişki, ne oluyor? Biz ne yapıyoruz falan gibi. Bir program bekliyor bizi. Evet. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Nasıldı? Biraz bahsetmek ister misiniz atölyeye gelenlerle? <gülüyor> <gülüyor> Atölyeyi hazırlayan Gizem arkadaşımıza... Evet, <gülüyor> harika bir giriş yapacağını düşünüyorum. Süper bir sunum yaptılar bize. Çok da güzel oyunlar hazırladılar. Yani şey aslında derdimiz böyle çok fazla işte İran ve ben kolaylaştırıcısıydık atölyenin. Derdimiz böyle çok işte nedir gibi bir şey konuşmak değildi de daha çok ne gibi sorunlar yaşadığımızın e, demonstrasyonunu <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> şey hani birazcık yaşatmak da aslında işte tek eşli olan da. Çok eşli olan da birbirinin o iki, iki tarafın ya da birçok taraf tarafın, kaç tane taraf var bilmiyorum da. şey Hepsinin birbirini kendi karşısındaki yerine koymasını falan sağlamakta amacımız. Ya çünkü hani çok aşılık, çok eşlilik deyince hani birazcık şey, e, nedir, nasılı falan böyle konuşulmasına gerek duymadım ben açık. Siz ne düşünüyorsunuz bilmiyorum. O yüzden hani atölye böyle direkt oyunlarla falan başladı ya hani orada haklı bir tercih mi yapmışız bilmiyorum. Doğru bir tercih mi yapmışız? Yani sana soru soruyorum Gamze gözlerine bakarak. <gülüyor> <gülüyor> yani ben de böyle şeyden dersten çıkıp sırf hani insanları göreyim diye, diye konuşmanın ortasında kendim <gülüyor> oldu. <gülüyor> Böyle elini ören kolunu anlatıyor hani yani kapıdan giden bu. otur otur otur program başlıyor falan anlamadık böyle hırkasını çıkarıyor bir yana altına sandalye veriyor bir sandalye veriyor falan öyle evet, iki bir kayıp <gülüyor> tamam tamam ben devam edeyim o zaman ya neyse gerçekten yani tamam böyle oldu ya <gülüyor> tamam biraz da biraz da ısınırsın şimdi şey gelince alışıyorsun ama um, ya öyle öyle bir atölyeydi o yüzden böyle oyunlar oynamaya çalıştık daha çok işte. İşte hani bundan önceki atölye deneyimlerinden aslında şey yaptığımız e, ne denir? O öğrendiğimiz ve çok yararlı bulduğumuz yöntemleri işte diğer arkadaşlarımız, daha önce kolaylaştırıcı olan arkadaşlarımız falan sorarak böyle. Bir de çok eşli, çok aşklı bir ilişkinin içerisinde olan insanların da böyle hani yaşadıkları sorunları bize aktarmalarını istedik falan. Onlar da bize birkaç oyun sundular ve çok güzel oldu o oyun falan. Öyle yürüdü atölye. E çok güzeldi bence yani. yani çok uzun süren ama böyle enerjinin düşmediği şeylerden biriydi yani atölyelerden biriydi. E, ve çok şey öğrendik yani ben mesela o bir hani minibüs oyunu vardı ya yaptığımız işte 3 kişilik koltuk. ya yani şöyle bir senaryo veriyoruz işte insanlara ve 3'erlik gruplar halinde işte bölünüyorlar. E, ben bölüyorum kolaylaştırıyor. Hayır <gülüyor> ya şey hiçbirize <gülüyor> sallamayın esprime tamam mı? <gülüyor> <gülüyor> e, şey işte mi, bir minibüste gideceksiniz işte sevgiliniz... E, Öbür sevgiliniz ama o iki diğer insan birbirinin sevgilisi değil. Dolayısıyla onların tek sevgilisi sizsiniz. Böyle bir şok eşli bir şeydesiniz, hukuktasınız. Ve arabada oturacak önde bir yer, arkada iki yer var. Hani nasıl oturursunuz Ya da işte arkada bir yer, önde iki yer Üç kişilik yer var ama bu üçü de yan yana değil falan. Ve inanılmaz böyle işte genelde ya çok değişik yorumlar çıktı ama ben şeyi fark ettim bunu size paylaştım bilmiyorum hep o ortak sevgili mesela söz aldı ortak sevgili rolündeki insan niye böyle oturdunuz diye sorduğumda hani sorduğumuzda İrem'le ee, şey hemen o sözü alıp onlar adına konuşmaya başladı falan. Çünkü öyle bir sorumluluk yüklenmiş ortak sevgili. Ve oradan böyle iki tarafında sorumluluğunu, bütün organizasyon yapması gereken oymuş gibi hissetmiş falan. Ve oyunun senaryosunda bile o roldeki insan söz alıyor falan. O cevaplamaya çalışıyor falan hala. <gülüyor> öyle bir hani mesela ben önce iktidar dedim ama iktidar değil bu dediler. Daha çok böyle otorite gibi bir şey oluyor. Düzenleyici oluyor falan hayatta. Ve bunu mesela yaşayan çok eşli bir İlişkisi olan bir arkadaş da aynı dertten muzdarip olduğunu atölyenin sonunda söyledi falan. Ben epey öğrendim. Hatta en büyük derdim bazen bu olabileceğini Çünkü ben kendi yaşadığım ilişkilere geri dönüp bakıyorum. Tek eşli olanları var, çok eşli olanları var. Tek eşli olup açık olanları var filan. Ee... <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Anılar canlandı da bir an. <gülüyor> <gülüyor> Kendime şey. Evet, ben ben anlıyorum, ben gülüyorum. <gülüyor> bir saniye sessizleşme. <gülüyor> Şöyle bir şey yaşamıştık en sonlardan birinde evet, çok böyle çok <gülüyor> <gülüyor> yıldız boş var. etmeye gerekiyor? Yetmişler ama 86 olsun. olsun. Çok <gülüyor> <gülüyor> yani çok eşli bir ilişkin içindeydik. Ee, sevgilimin iki sevgilisi vardı. Bir sen sendin değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Babamın kızı gibi oldu, affedersiniz. <gülüyor> ben hala zorlanıyorum. <gülüyor> evet biri ben değil mi? Bir değil de mi? başka, aslında yakın arkadaşımdı. <gülüyor> ee, ve onun da ilk sevgilisi vardı filan. Neyse böyle gidiyordu bu zincir birkaç, çok da kalabalık olmayan dört buçuk kişilik bir zincirde. mu? <gülüyor> <gülüyor> Or Oraların çok önemli. Yok. Peki, bir kişiyi yaramı mı sayıyorsun? <gülüyor> <gülüyor> Or, çok <ağır. gülüyor> Yok. E, sevgililik mi değil mi belli olmayan artı bir şey de olmuş olabilir belki onda. Neyse çok önemli değil. E, sonra sevgilimle onun diğer sevgisi ayrıldılar. Ve sonra böyle biz biraz yorulmuş çıktık o süreçten. Öyle çıkmış olmalıyız ki bir Tüm bunlara nereden geldim? Çok fazla espri yaptın gizem arada. Evet öyle bir şey evet ya. Ha hatırladım hatırladım tamam. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Niye benim birden durduk yere. Hayatımı anlatmaya başladım. <gülüyor> şöyle olmuştu öyle olmuştu. <gülüyor> Sonra biz bugün <yine> otobüse bindiğimiz. <gülüyor> çok çok severim çilekli sakız. Sevgilim de çıkıyor. Anlatıyor hani random hiç alakası yok. <gülüyor> Cama kalp çizdim. <gülüyor> <gülüyor> tamam tamam tamam <gülüyor> ay sinirim çok <bozu. gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> devam ediyorum o zaman neyse <gülüyor> ayrıldılar ve böyle bir an sürdü normalde herhangi bir hukuk kurmak günler alır bazen bazen almaz çünkü belli bir arka planda gelirsiniz bazen onlar uyuşur bazen uyuşmaz ama çok seversiniz uyuşturmak istersiniz falan ya. bir sürü yolu vardır bunun Biz böyle bir an sürdü sonra o ilişkinin tekeşi devam etmesine karar vermemiz bir an böyle birbirimize baktık o ayrıldıktan sonra Artık tek değil mi?'' ''Evet.'' filan dedik. <gülüyor> o arada sonrasında işte ne oldu ne bitti diye ara ara görüştüğümüz insanlar soru, sorduklarında şey diyordu sürekli. Edin. ''Ya her şey güzel hani kıskançlık mıskançlık oralarla hiç derdi yok ama çok zor iki tane insana enerji vermek.'' Bir sevgiliyle düşünsenize bir sevgiliyle insanlar soruyorsun. <gülüyor> ''Yok kavga ettik yok oldu yok bu oldu yok şu şey oldu.'' Bir sürü anlatacak hikayeler oluyor. İki tane düşünsene iki kat zaman <gülüyor> iki kat enerji filan diye. O zaman canlı örnek olmuş oldum ama herhalde böyle bir şey söylemişsin. <gülüyor> yani ortada, ortada evet ortada kalan kişinin aslında ne kadar zaman, organizasyonla vakit harcadığını ve böyle artık Ay. sevgililiğin böyle yapılması gereken bir şey. Dokuzda onun yanına gideceğim, 11'de oradan çıkıp öbürünün yanına gitmem lazım çünkü bununla falan böyle zorlanıyorlarmış yani işte. Onu da senaryoya da aslında çoğumuz, hani çoğunun tek eşli olduğunu düşündüğüm hani tek eşli ilişkiler kuran insanların... Bir rolleri bir anda sahip hani böyle organizatör olması ya da öbürlerini böyle sus alıp önce ortak sevgilinin <gülüyor> söz hakkı alması falan durumları böyle değerlendirilecek şeyler. Diğerleri için biraz şey ama gerçekten yaşıyoruz öyle. Şimdi kendileri bir şey söyleyebilirler mi? Söyledikleri talep hani kabul görebilir ya da görmeyebilir fark etmez. Ama ben bir şey demezsem sevgilim ne diyecek acaba? <gülüyor> şey o. Kurnağızlı evet, biraz evet, beklemel. Evet. O ne istiyor acaba? Evet. Ben bir şey demez ki o ne düşünüyor acaba? <gülüyor> Benim, benim sevgililerim benden yaşlı bayağı büyüklerdi, o yüzden güzel. direkt organizasyon <gülüyor> ele aldılar. Sen arkaya oturuyorsun, tamam, mı? <gülüyor> tamam, kız kardeşin. Yaşlı yirali. Sener, şu an oyunla atölyeden bahsediyoruz değil Hı, mi? Atölye gerçekten. De, değil, evet. <gülüyor> ben gerçekten zannettim ya, bir dakika ya falan. Ben de baştöre saldım. Niye öyle böyle davranıyorlar sandım. sana falan dedim. Ben de baştöre saldım da yok. Ben ne güzelim. Ben seviyorum ya, mümkünse biri benim hayatıma. Yani böyle. Organize etsin filan, istediğin yerde itiraz Ay, etme hakkın olduğu, olduğu sürece daha az enerji, ne güzel işte. Biri adıma karar versin falan. hiç itiraz mıyok öyle şeylere. Ama ne zaman hayır diyebileceğim bana kalsın, çerçevesinde ben çizeyim. O mis, bayağı lüks bence. <gülüyor> çok aşkınlıktan bambaşka bir konuya doğru gidiyorlar Ay şey dedi ya, çok korkunç görüntüüm var ama herkes için başkalarım var, biraz şaşırdım. Ya ama o Benim kavramları... Herkesin başkalarını nasıl olabilir olabildi? Pa pardon. Bir de o atölyede şey yaparken başta kavramlar çok sıkıntılı geldi bize İrem'le. Yani hani her yerde farklı şeyler yazıyor. Hatta o kadar ki yani Oxford Dictionary'e gidip yazıp, <gülüyor> amori yazıp sonra poli bilmem ne yazıp sonra bilmem ne yazıp falan. Böyle hiçbir açıklaması yok ve çok biyolojik determinist kalan şeyler işte. Birden fazla şey üreyen falan. Hani ne? biz nedir? Hani kültür, insan falan, insan farklı bir şey falan böyle şey yaptık. O yüzden etik sürtükten yararlandık. Biraz da işte gülden. Bu fine kola. Ama şey Bunu burada böyle de sonra bilirsin. kızım utandım. Ben Aa, de herkes kadar. Hayır, bir... ama hay şöyle yani sen bir şey düşünmüşsün, belli ki bir şey okumuşsun. Bir önerdin o kavramların içini. Ya yani kolaylaştırdın mı bizim çünkü hani çünkü ortak bir dil kurmamız lazım. Mesela tek eşli çok eşli. Okey açık kapalı. Mesela insanlar gelip yani nasıl şimdi çok eşli açık oluyor? Şimdi Mesela çok e, anladım öğrendik yani yani biraz <gülüyor> kafamız karışmıştı ama öğrendik evet. yani sonra Evet işte sonra işte hani şey, şey oku, hukuk hukuk <gülüyor> oldu Onlar atölye yani. öncesi çalışmalarını atölye yapmadan öncesi... bir gün önce biz böyle topluca içerken bir yerde <gülüyor> aslında, hakikaten sadece içmeye gitmiştik ufak bir ön atölye yapmış olduk tamam Evet ön atölye yaptık Bunları konuştuk yani atölye öncesi çalışma öncesi çalışma olmuş o. Belki onu şu an işte bunu açmamın sebebi burada da söyleyebiliriz. Yani tek eşlik, çok eşlik, açık kapı. <gülüyor> Sanki program onun bu. için bunu yapmıyormuşuz abi. gibi burada Tabii da belki bahset. <gülüyor> <gülüyor> hani <gülüyor> <esprileriyorsa> <gülüyor> evet, <toparlı> <gülüyor> Tamam toparlayayım. Yani e <gülüyor> Bunu örneklerle anlatıyor, anlatıyoruz İrem'le. Artık böyle İrem'le bu konularda ağzımız bir oldu yani. Hemen böyle nelerse açıklayacağını biliyorum herce şey örnekleri falan. Dinliyorsa şimdi kızmıyordur inşallah. Şey e, tek eşlik, çok eşlik ve açık kapalı şeklinde iki tane hukuk. <gülüyor> Bunlar hukuk yani iki tarafın karşılıklı rızayla birbirleriyle anlaşmayla e, içine girdikleri bir şey. Yani çok saçma oldu içine girmek de. Yani, karşılıklı rızayla verilmiş bir şey. açık Ta kapalı Taüt evet. Ve çok eşli olup da mesela kapalı olabilir tek eşli olup açık olabilir. Bunlar birbirle kesişen şeyler değil. Yani şöyle örnek verebilirim. İşte bir ins üç insan 3 insan birbirle sevgilidir A az önceki e örnekte olduğu gibi. Birisi ortak ya da hepsi birbirle de sevgili olabilir ve kapalı bir ilişki olabilir bu. Yani dışarıya Şeyden kapalı. Dair evet. Dışarıdan olmasın. başka kimse <gülüyor> dahil olmuyor üç insan sevgili. Ya da iki ne insan ta, bir bir şeyle birbirine. Bir saniye verebilir miyim bir saniye sadece? Yok de, de, yok de. devam etmeyeceğim de bu şey gibi hatta yani ee, tek eşli bir ilişkideki iki insanın birbirine olan sadakati ve sorumlulukları, yani sadakat kelimesini çok tırnak içine kullanıyorum ama herkesin anladığı şey biraz ortak diye. Hı hı. Yani özel bir itiraz geliştirmediğimiz sürece hani ana akım sadakat kelimesini anlatıyorsa o diye. Ne kadar mümkün ve ne kadar var ise üç kişilik bir çok eşli ilişkide de aslında kapalı olduğu kapalı sürece ilişkin, aynı evet. şey söz konusu geçerli tamamen. Hiçbir öbüründen ayıran bir farklı kılan bir yanı yok aslında. O yüzden evet. açıklık kapalıktan bağımsız bir şey tek eşlik, çok eşlik. Tamam et. Evet, i̇şte an. aynı ben de onu söylemeye söylemeye çalışıyorum. Yani çok eşlik, tek eşlik bir grup ise açık kapalı bir grup. Yani bunlar ayrı şeyler. Hı -hı. Birbirine kesişen birbirlerini birbirini şey bu, etkileyen. etkileyen değil. şeyde değil. Ya biri varsa biri yok gibi bir şey dedi. Ya da işte tek eşlik açık bir ilişki olabilir. İki insan sevgilidir ve başka insanlarla kendi aralarında verdikleri kurallar ya çizdikleri kurallar çerçevesinde Birlikte oluyordur, romantik bir şey yaşıyordur, flört ediyordur vesaire vesaire. Ya da şöyle olabilir mesela flört edebilirsin sevişemezsin. Ya da sallıyorum sevişirsin ama ben kim olduklarını duymak istemiyorum vesaire vesaire gibi. İki tarafın birbirine belirlediği hukuklar oluyor. Onları belirledikten sonra işte biraz daha böyle kavramları ortaklaştırdıktan sonra konuşmak daha kolay oldu, oldu diye düşündüm ben atölyede Ama Gamze senin notun beş. Çünkü hiçbir şey hatırlamıyorsun. <gülüyor> <gülüyor> sen halletiyersin şimdi açıklarsın dedin. Ama ben öğrencimin ne öğrendiğini ben ya yani, şaka. Ağacım. Şaka bunlar hep. <gülüyor> beş bu arada sen hangi dönemden Beş en yüksek not. Yok yüzüsel daha best. Yüzlük adam, sistem. Yüzlük sistem yeni jenerasyon. Hani <gülüyor> <Ay, o> daha da iyi. 15'lerden be o kadar da değil ayol. yol. 23'üm Amerika'da şey yapabiliyorum mesela kasinoya girebiliyor muyum yani? Bir an 5 deyince sevindim ben. 5. <gülüyor> evet, ben de 5 gold, ayaklık falan yok hayır. <gülüyor> Benim şey daha çok böyle oyunlara gitti aklım aslında. Hani o şey baştaki kavramlar falan eee hani, <gülüyor> dan ziyade. Hani böyle e, senaryolar hazırlamıştınız ve oynamıştık falan. Ben orada ilk defa öyle bir durumda ne yaparım diye hani yüzleştim aslında. Kendimle. Tam da bu yüzden evet. yapıldı. Tam da bu yüzden yapılmıştı. Teşekkürler Lezbifem. <gülüyor> <gülüyor> Hayır, şimdi, <gülüyor> e, oyundaki partnerim bir şeyler soruyor ama ben şey bir dakika hani böyle bir e, bir dakika zaman istiyorum. Hani kend, ben bir dakika hiç bunu düşünmemiştim. Bir saniye <gülüyor> ne yaparım ben böyle bir durumda diye. Evet. O oyunlar zaten tersinden sonrasında gerçekliklere de biraz hazırlıyor. Çünkü evet. az önce şeyi konuşuyorduk programlar önce kendi aramızda. Yine ne konuşuruz derken <gülüyor> bir tur konuşmuştuk. Ee, yani insan böyle sevgileriyle, yakın arkadaşlarıyla, partnerleriyle, kolilleriyle ...işte romantik bir şeyler yaşadığı insanlar her kimse... E, ...bazen daha rahat olmaktan doğru... ...hani politik olarak en sahiplenmeyeceği biçimde de davranabiliyor. Ve bu bence... Okey yani birbirimizi anlayabildiğimiz ve eğitmeyi alanımız olduğu sürece sıkıntı yok. Ama mesela en sahiplenmeyeceğimiz şekilde davranmaktan sahipleneceğimiz şekilde davranmaya giden bir yol bence mücadele. İşte bizim Nezbi olarak bir arada durmamızın bir nedeni de. Ve burada nasıl bir katkısı oluyor? Şöyle senaryoda yani oyunlarda, roleplaylerde bir şeyi birkaç kere yaşadıktan sonra artık gerçekte durumlarda karşına çıktığında... Yani bir öyle davranma seçeneğin var, bir de böyle davranma seçeneğin var. Başına geldi, ölmedin. Üstelik güvenli bir alandaydı başına geldiğinde. Arkadaşlarınla idin, ee, Sonrasında biteceğini biliyordun o yaşadığın şeyin. Ama yani hani böyle bir şey yaşadıkça içselleşir ve içselleştikçe daha da yaşanmaya evrilir ya. Düşünceyle, eylem bence birbirini belirliyor. Bedenlerimize işliyor bir süre sonra bir alışkanlık. Hı. Bence öyle anlamları da var. Yani tek eşli hiç sorgulamadığımız için tek eşli olduğumuz zamanlardan... Ee, başka türlü pratiklere geçtikten sonra da mesela hatırlıyorum ilk böyle adına açık ilişki dediğim sevgilerimle bu hikaye yaşamaya başladıktan sonra Pınar geldi bu arada. Hoş geldi. Gel. Ona Gelsene ya sen hemen. Gelsene. <gülüyor> Kapının ağzını hoş bulduk diye. Rahatsız etmemek için oradan bakıyorum yani, ben, buradan ama. Sesimi duyururum ben Yeni <gülüyor> mikrofonlar da kesin duyuruyorsundur. E, Olsun ben. yine de sandalye. Ee, neyse şunu diyordum. İlk başladığında böyle şu, anlaşmamız şuydu. Eee Başka bir sevgilimiz yoktu henüz. Olmasına kapalı değildik. İkimizin de birer sevgilisi birbirimizdik. Ama konuşacaktık, bakacaktık. Ama açık ilişki yaşıyorduk. Başka ile sevişmek, flört etmek, ne bileyim. Herhangi başka bir başka pratik geliştirmek okeydi. Anlaşmamıza dahildi. Yalnız bunu bilmek isteyip istemeyeceğimiz konusunda emin değildik. Ee, bu hikayeyi ilk yaşadığım insanda yaklaşık 20 yıldır böyle şeyler yaşıyor olduğu için o zaman çok fazla şey öğrendim. Biraz onun ben böyle böyle deneyimlerden geçtim, böyle böyle şeyler yaşadım dolayısıyla böyle istiyorum demesi benim de kafamı açmıştı. İlk duyduğunda yani sorulursa mesela e, yalan söylemek olmasın hiçbir durumda bu insan birbirine güveni sarsan bir şey. Ama sorulmadığı sürece nasıl o gün başka bir şey yaptın, kaç tane sigara içtin söylemiyorsan bunu da bilmeye gerek yok. De anlaşmıştık. Ama isterse birisini çok anlatısı gelirse karşı taraflarınızda alıp anlatılabilirdi. Böyle esnekliği olan bir hikayeydi. Onla mesela ilk duyduğumda ki tahmin etmiştim çünkü bir önceki gece hiç haberleşmemiştik. Aradan geçen bir zaman sonra ikimizden benim bir şey yaşadığı bir an, ilk anda o. Böyle <gülüyor> bir an bir duraksadım. Hani şey olur ya, ne olur mesela bisiklet sürersiniz? <gülüyor> Buraya bisiklette geldim evden o yüzden ilk adıma gelen örnek. O. En son adrenalinim o zaman yükselmiş. Bismillah çok merak ediyorum. Bisiklet sürersiniz mesela. Bir an böyle tehlikeli bir durum oluştuğunu sanırsınız. İşte fren yapmak için az mesafeniz vardır filan. Böyle küt küt küt atmaya başlar kalp. Bir iki saniye sürer ama böyle dakikalar gibi gelir. Sonra o tehlikeli durum ortadan kalkar. O arada hani gerçek bir şeye dayanmayan, gerçek bir zemine dayanmayan böyle bir heyecan, korku, panik olup sonra oh, ne denir bu durma Başından aşağı kaynar sular dökülmek ile yok o yeni bir şey öğrendi olan bir şey. Sırtıma niye bakıyorsun? Tıpkı. <gülüyor> <gülüyor> Adrenalin dedim güzel Bence. Okula. Aralıktan <gülüyor> beri okula gitmiyorum yok. <gülüyor> Neyse böyle bir an duraksadım ve böyle kalp atışlarım değişti sonra şey hatırladım. Yani ben bu bilgiye vakıf olana kadar da her şey aynıydı hayatımda. Aslında hiçbir şey yok yeni. Üç dakika sonra geçti. Ve yani bunu üç dakika sonra geçmesinin mümkün olması biraz daha önce konuşmuş etmiş olmakla ilgili de, O senaryolar, atabildik senaryolar da bence bize böyle bir şey sağlıyor. Gerçekte karşılaştığımızda bir saniye sakin deyip ben bunu yaşadım. It's okay deyip Hı -hı. devam etmeyi sağlıyor filan. Peki şey çok ilginç geldi bana. Hani zaten içime doğmuştu. Anlamıştım diyorsun ya. aynı benim de başıma geldi. Bu çok garip geliyor bana. Hakikaten de bir şekilde işte ee, şey karşındakini çok iyi tanıdığından mı gündelik düzenini bildiğinden midir artık bilmiyorum valla bizimki çok teknikli ben zaten <gülüyor> anlamıştım bir şeyler olduğunu falan gibi bir, bir bir duyguyla anlıyorsun gibi hissediyorum ben bilmiyorum çok mu bunu duygusal yaklaşıyorum bence mümkün herkesin deneyimi var biraz herkes anlatsın da bizimki şöyle olmuştu ee, uzakta olduğumuz için yani ara ara gidip gelebiliyorduk birbirimize ama sık sık skype yapıyorduk. Ve o gece bir etkinliği vardı onun. Hani belki gelirim, belki gelmem. Gelmezsem bekleme demişti. Aa okey dedim gelmedi. Ertesiz günü zaten yani. <gülüyor> çok aşıkardı Ama çok kolay bir geçiş olmuştu. Ondan sonra hayatımda daha zorlandığım zamanları oldu. Biraz tekrar o ruh haline dönmek istiyorum ben de aslında. Ve bu atölyeler çok işe yarıyor. Konuşuyor olmak, canlı tutuyor olmak. <gülüyor> Kendi hayatımda uzun uzantıktan yani sonra ben başka kimsenin <gülüyor> diyecek bir şey yok. Ya şeyi düşündüm aslında. Sürekli böyle çok eşliğin önündeki engelin işte öğretilmiş şeyler olduğunu. Yani şöyle engelinde derken çok tek eşli insanların varlığını inkar etmiyorum. Yani evet tek eşli insanlar da var ama önce bir hani hiç sorgulamadan tek eşli olma hali işte senin dediğin hmm. gibi. Onun önündeki engelin, işte çok eşliğe giden yoldaki engelin şey olduğunu düşünüyordum sürekli. Um, Sevgiler arası böyle hiyerarşi kurma. Yani hani daha çok sevme, daha az sevme, sevilmemeyi, sevilmediğinizi zannetme, değer görmediğiniz zannetme ya da ö işte ayrıcalıklarını yitireceğinizi zannetme falan. <gülüyor> <gülüyor> e, çünkü ben de bir defa Gül'den ayrıcalıklarını yitireceğimi zannetmiştim de onu kıskanmıştım birinden. Neyse. <gülüyor> Arkadaşça bir dostane bir yerden. <gülüyor> <gülüyor> şaka. Neyse hangisi şaka ama. <gülüyor> <gülüyor> neyse neyse yani o, onu düşün ve şimdi işte eski sevgilimle böyle çok kötü ıı, süreçler geçirdim falan. Yani ee, ama işte konuşup böyle birazcık şey helalleşmeye çalışıyoruz falan. <gülüyor> Mesela şey ben onu yani evet yani şöyle tek eşli ve kapalı bir hukukumuz vardı. Ve ben ihanet ettim. Yani hani böyle söylemek de şey Tabii oldu da yani aldattım. Bayağı terapisi <gülüyor> işin gibi herkese Anlat dedin ama. sana senden Örnek vereceğim. Ha. Programı şimdi düşünüyorum. Kendi, bir masada barda oturup konuşuyor gibiyiz aslında. Ama şu <gülüyor> evet, bir tane bir var. Evet. Bir yandan dinliyoruz. <gülüyor> Harbette alırsın. Ya ama buradan bir, bir dakika karıştırıyorum ama arada bir ben yani de ben de unutuyorum. Yani, <gülüyor> i̇yi bir şey. <gülüyor> ben de unutuyorum. Güzel oluyor bence de. Lütfen. Ya o, o ya aldatma. Ol, ya evet başka biriyle Lütfen. cinsel birliktelik yaşadım falan. Ve böyle a, a, e, Neyse. <gülüyor> ya şöyle hukuk tek eşli ve kapalı olduğu için çok kötü bir şeydi. Bir de bunun üzerine bunu saklamak hani hukuk öyle olduğu için yalan söylemekte zorunda kalıyorsun. Çünkü hani sevgi ya yediğim bokun farkı nasıl kötü bir şey ama sevginin de falan filan. Evet. Neyse. <gülüyor> ee, ama mesela bugün Bugünlerde tekrar görüştüğümüz ve helalleştiğimizde bana şunu söylediği zaman çok hoş, şu çok hoşuma gitti. Yani beni aldatmış olman yani başkasıyla tek eşli yani olmamızdan ve kapalı olmasan ama başkası cinsel birliktelik kurman niye beni bu kadar üz, üz, üzmüyor? Bunu bilmiyorum. Muhtemelen daha fazla üzülmek istemediği için hayatta falan deyip böyle bir saçma oldu. Ondan sonra pardon dinliyorsa saçma o dememe çok kızacak neyse. Sonra şey dedi, e, belki de hala beni sevdiğini gördüğüm için dedi. Yani, yani başkası sevişmiş olman bana olan sevgini hiçbir şey azaltmamış. Hala beni çok seviyor, arzuluyor ve bana şefkat dolu bir haldesin falan dedi. İşte bu! Evet, Anladın mı yani? Arkadaşlar. Teşekkürler. Evet, ben bunun ilk kez yani hep böyle düşünüyordum ya işte iki sevgi birbirine şey yapmaz... E, kapatmaz yani. hani birbirine şey Enkelli engellemez, mi? çelişmez, birbirleri falan kesmez. Ee, ama ilk kez birsiz ve tek eşli olduğunu söyleyen yani hani hiçbir zaman açık ilişkileri okuyan ama çok aşıklı ve çok eşli bir insan değilim ben falan diyen birisinden bunu duymak çok çok iyiydi yani. Birazcık hakl haklı yani kendi hak şey yapmış hissediyorum. Anladın mı? Hak, hak Evet, hak Haklı haklı. Hak, hak hak Hayır. Hak Hayır, yok. Hayır, Bizans'tan haklı çıkmış. haklı çıkmış hissediyorum. Tabii ki çıkmış. Evet, Pınar'cım. <gülüyor> hoş geldin. Ayağını tuzuyla. Hoş bulduk. Bu arada biz de <gülüyor> başlayalım. <gülüyor> <eniyemiyoruz. Evet. gülüyor> Departman başkanımız ya, bu akşam. <gülüyor> o zaman tam komple böyle dönüşümüyle en ilkinden falan başlayıp mı anlatayım. Şu an konsepti anlamaya çalışıyorum. Denizi ya hayır, Biz bunu böyle diye güldük aslında kendilerine. O evet. zaman olmak zorunda değil. Kendilerine <gülüyor> kendi evrildi. Bayağı pratikleri konuşup, atölyeleri konuşup, atölyeler neye yarıyor derken ben anlatmış oldum. Sonra gizlem anlatmış oldum. Öyle bir konsept yok. Ne istiyorsan. Yani ya çok eşlilik veya çok açlılığa dair böyle sorulduğunda ne söylerim şimdi çok klasik olacak ama hani ben hep şey ile savunuyorum bunu ya savunmuyorum da böyle kuruyorum kafamda böyle anlıyorum ve böyle anlatıyorum ee, ya bugüne kadar hayatıma giren herkesi çok sevdim ee, evet mesela kimisi tek eşliydi işte atıyorum 4 yıl tek eşli çok kapalı bir ilişkiydi ama kimisi işte 2 yıldı ama açık ilişkiydi işte bir, bir tanesi çok eşliydi şu kadardı bilmem ne yani hani hepsinin kendi içinde bir dinamiği vardı Birincisi bunların hepsi ilişki biçimi ve o ilişkideki partnerlerin her ikisi de hem fikir olup bunu istediği gibi yaşayabilir. Yani böyle bir yerden kuruyorum. İkincisi de şöyle bir şey var. Neyse ya yani bunları geçtim bu şeyi <gülüyor> Ney? kamu spotu gibi bunları ibla söylemek bence ya. Sadece, sadece şey deneyim aktarımı olmasın ya ben şey, fikrimizi e, paylaşalım. Yani ne zaman ki <gülüyor> neyse ha tamam ilk cümleme geleceğim. Hayatıma giren bugüne kadar herkesi çok sevdim Hı -hı. ve sonra durup onların hepsini aynı anda da sevebileceğimi anladım. Ya yani kendimde keşfettiğim şey buydu. Ondan sonra ben zaten çok eşliyim dedim. Hani çünkü yani sevmek, sevgiyi örgütlemek, birbirimizi sevmek çok daha kolay. Var olan bir yeti ve bunu böyle başka duygularla sürekli böyle bir öteleme halindeyiz. Oysa ki çok daha basit, çok daha ortada ve engellenmediğinde kendinden o şey çıkan ve gerçekleşen bir şey. Mesela çok eşliği böyle bir yerden kuruyorum ve iki kişiyi, üç kişiyi, beş kişiyi her neyse ya da belki de o anda sadece bir kişi ama birçok insanı aynı anda sevebiliriz. Birçok hmm. insanla aynı anda da ilişkilenebiliriz. Yani mesela e, asla bir şey <gülüyor> değil diyecekler ama mesela iki tane arkadaşın yok sadece ya da sadece bir tane arkadaşın yok ya da o arkadaşların arasında bir hiyerarşi yok. Yani ilişkilenmeler, duygusal ilişkilenmeler bir basamak üzerinden gitmiyor aslında. Önce bunları kendimize söylememiz lazım ki işte hmm. o evet. ayrıcılıkları kaybetmek vesaire vesaire buralarda evet şey olalım yani e, halletmiş olalım ya mesela hep bu arada işte partnerlerimle ben de konuşuyorum sürekli sürekli konuşuyoruz halledebilmenin en güzel yolu bu çünkü korkuyoruz. Zaten pardon onu... böldüm ama şeymiş ya çok aşkların e, kamusal simgesi papanmış. <gülüyor> <Evet. gülüyor> Konuşmadan <Çok gülüyor> olmuyor bu işler. Hani evet. tekrar da ediyoruz bir şeyi. Evet, <gülüyor> mezdam ben çok fazla ediyorum anlaşılmaya çok ihtiyacım var bu konuda Kaygılarımız, korkularımız derken gördüm hatırlatmak için evet, evet çok güzel teşekkür evet, ederim evet yani o korkularını paylaşıp o konuda içine dökemedikten sonra o o meseleyi e, çözümleyemezsin karşılıklı hiç, e, oturtamazsın yerine evet evet Hı. mesela şey ben şey merak ediyorum yani merak asla biraz da hani açmak istiyorum orayı. yani mutlaka işte hani çok eşli isteyen işte çok aşklığı isteyen taraf hani belli şeylerle yargılanıyor mesela yani yargı, yargılandığını hissediyor musun <gülüyor> nelerle yargılanıyorsun falan hani. yani şimdi bir kere mesela bir sevgilim şey demişti ama e, yine bu o ayrıcalıklar üzerinden olacak da şeyi e, ama en çok beni seviyorsun değil mi? Yani hepsinden <gülüyor> farklıyım değil mi? Hepimiz işte zamanın çok ben eşitim değil mi? <gülüyor> yani yani yine bir benim evim falan hani. Mesela orada ben dönüp şeyi soruyorum. Sen kendini niye onlarla kıyaslamak durumunda bırakıyorsun? Niye mesela kendi öznerliğini, kendi biricikliğini kendin kırıyorsun? Ben yapmıyorum mesela. Ben hiçbirimiz birbiriyle kıyaslamıyorum. Hiçbirinizi alıp basamaklı bir yerden başka bir şeye koymuyorum. Merdiveni başka bir basamağına koymuyorum. Öyle bir kafamda öyle bir piramit yok ama sen kendi biricikliğini korumak adına kendin yıkıyorsun onu hayır sen özelsin sen olsun yani işte kimsen her kimsen olsun ve seninle yaşadığım şey özel ve hiçbirine benzemeyecek zaten asla istesek de istemesek de sadece sen olsan da hayatından çıkıp gitsen de hepsi olsa da yani o biriciklikle zaten kalacak orada hani Biraz bu var mesela. işte en çok benim. Mi? En çok. kim? Hepsi birden soruyor. <gülüyor> Hepsi benim de ben evet sensin durum. de. <gülüyor> Şeydi. Aklıma şey geldi. Pardon. Gibi <gülüyor> park ben şey akta <aklım. gülüyor> böyle kaldım. Ya, senin sor merak ettiğin nokta üzerine daha konuşulmasını hani değiştiriyor gibi olmayayım mı diye dedim Yok canım yani. Ben Neyi ben merak ettin de? En çok neyle yargılanırsın? Ha tamam. Partnerlar. Ale sen konuyu değiştireceksen Ale. Yok tam bir konuyu değiştirmek gibi değil de. Ha tamam talepini söyledim. Tam hani oradan belki biraz kitaba da değinebiliriz. Ben de kitaba değinecektim çünkü o yüzden. şey diyordu mesela sadece bunu atacağım böyle kaçacağım şeyi gibi. Perde arkasından süfli atanlar gibi tiyatroda. Şey diyordu kitapta en sık gördüğümüz çok eşlik çeşidi aldatmadır diyordu <gülüyor> mesela hani. Ama Tümün bu sevdiğimiz olan değil. Ee, bu sevdiğimiz etik, olan değil bu etik, etik, olmayan. etik ol olmayan evet yani hukuk kurum yani o çok evet bu kadar arkadaşlar teşekkürler. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Sağ şey aldatma ne? dediğinde de işte hani e, aldatılan taraf bilmediği için ama en özel benim mi gibi bir derde girmiyor aslında yani işte bilip bilmemek az önce İsmi Gülün de o söylediği. Bil, bil, bilme, ben bilmediğim o süre boyunca öğrenene kadar her şey aynıydı hiçbir sorun yoktu meselesi o aldatmada da aynı şey oluyor yani ama kitapta bir de benim o biraz aklıma getiren başka bir şey oldu bu konuştuğumuz şeyi mesela kitapta çok eşlik biçimlerini farklı farklı olabilir gibi üstün körü bu cümleleri kuruyor ama genel olarak belli bir meseleyi anlatırken hep ele aldığı e, ilişki biçimi bir esas ilişkinin bir de diğer sevgililerin olduğu bir ilişki biçimiyle anlatıyor Hı. kitapta. Hep. Mesela hani e, henüz bu konuda böyle yeni yeni e, işte bir, bir, bir pınar olmadığım <gülüyor> için <bir> şey, <gülüyor> şey gibi, gibi böyle yine, hissettim şey hissettim yani, yani. <gülüyor> hakikaten böyle <gülüyor> mi olması gerekiyor yoksa bu insanlar bu kitabı yazan insanlar mı bunu ııı e, çok kendi gözlerinden biraz bakmış sadece. sadece. Bence üstüne düşündüm yani onu çok. Biraz rahatsız edici oldu benim için hatta bir parça da. Bir esas ilişki ve diğer sevgililer gibi hiyerarşik bir ilişki biçimini olan budur gibi yansınması. Ama sanki olan bu gibi değildi ya yani kitabın başında şey diyordu yani burada bu kitabı yazan iki insanın böyle yani kendi deneyimlerinden bahsedecekler ama kitabın başında diyordu mesela hani bir hiyerarşi yok. Ve böyle büyük bir aileye dönüşüyorlar sonrasında bütün partnerler falan diye i̇şte beraber yaşıyorlar. Mesela belli da. bir konuyu e, anlattığı bir kısımda hı hı. o konuyu konuşurken hep e, işte esas sevgiliniz şöyle yapabilir, diğer sevgiliniz de, de böyle olabilir gibi. Hı. Verdiği örnekler, o konuyu konuşma biçimi hep tek bir ilişki üzerine. Hı. Diye de esas sevgilim Seviyorum yoksa başka türlü bir ilişki biçimi yaşıyorsam o bölümü hiç okumayayım. Hiçbir şeye bağlayamam <gülüyor> gibi bir şey oluyor yani. yani <gülüyor> şöyle bir Eğer esas sevginiz yoksa bu bölümü geçebiliriz. <gülüyor> <gülüyor> Kitaplara ekler yedinci aa, bölüm. Hepsi benim esas sevgilim. <gülüyor> o da, aa, <gülüyor> ya şeyden olabilir hani böyle kendini textbook gibi görüp öyle bir iddiayla çıkmıyor ya kitap. Kendi Hı -hı. yaşadıkları deneyimlerin. Evet, başkalarının ön evet. deneyimlerine yardımcı olabileceği öngörüsüyle çıkıyor muhtemelen. Evet. E yaşadığı da oymuştur demek ki. Hani olmayan bir şeyi. Belki öyle bir yerden olabilir. Hani bir ...kendi misyon biçmekten ziyade deneyim paylaşmak. Ya da hani şeyi, Öbüründe biz yazalım ya. yani bir esas sevgili ve diğer sevgililer... ...diye bir tanılamanın olduğu bir ilişki biçimi. Sonuçta bu da kabul Mesela edilen Mesela benim için biçimi. şey değil. Ben öbür sevgili... hani Herkes esas sevgili olduğu zaman bir şey değil ya onun için. <gülüyor> öbür sevgili olma durumu benim için rahatsız edici değil yani. Hatta bazen biraz daha kıvan da hissettiriyor insanı. Ya açıkçası evet onların böyle aralarında bir <gülüyor> Evet ya. Yani şöyle ya şöyle bir kıvan Açıklayacağım bilmiyorum. Sana soruyorum. Şey. <gülüyor> ben aynen ben ben valizimi toplar falan. giderim abi zaten sizle sadece ilişki hadi bak falan diye. Ama aynı zamanda çok eşliğin yargılandığı yer de orası ya. Sen işte bu sorumluluğu ilişki sorumluluğunu reddettiğin bir yerde Hı. Ve kendini de dahil etmeden bunu yaşıyorsun. Bu çok eşlik mi? Ya da çok eşler bunu ne kadar ister gibi mesela. Ya tabii evet anladım ben şaka diyebilir? yapıyordum ama. Çok <gülüyor> Sana yönelik değil evet, evet. ya yani Mesela atıyorum ben asla işte böyle kurmayan esas sevgilim, sonraki sevgilim, şöyleki sevgilim, böyleki sevgilim diye kurmayan biri olarak bunu <gülüyor> reddediyorum. Girelim. Ama ben böyle yaşadığım için reddediyorum Hı. derim. Reddediyorum da değil de işte böyle yaşamıyorum derim. Yani seçimim bu değil belki. Ya bence benim bir formu var. Bu bir tanesi sadece aslında. Hani bir, bir böyle bütün sevgililerin eşit olduğu bir de esas sevgili, ikinci, Hı -hı. üçüncü sevgilinin olduğu gibi iki formdan da ibaret değil. Hakikaten her bir anlaşma biricik. O anlaşmada işte kimisi şu okey, bu okey, bu okey, bu okey ama bu değil diyor. Kimisi şunlar, şunlar, şunlar, şunlar, şunlar, şunlar, şunlar değil diyor. Bir Hakikaten herhangi bir şeyle gibi bir sözleşme yapsanız orada kaç madde varsa, o maddelerin kaç tane kombinasyonu varsa bu da onun kadar ihtimal barındıran bir şey aslında. Benim için mesela şuradan daha rahatlatıcı olabilir. Yok ya bilmiyorum Ama şimdi insanlar için nereden daha rahatlatıcı olabileceğini kendimi burada özellikle katmak istemedim. İçinde ya da dışında olabilir ama bu bir şey değiştirmez diye katmak istemedim. Yani biz zaten e, tek eşlik çok eşlik konuşmaya ihtiyaç duyarken bir tek eşliğin zorunlu dayatması'nın olduğu bir dünyadan geldiğimiz için iki bu dayatmaya rağmen çok eşli ya da açık ilişkide pürüzsüz yaşamakta böyle sıkıntı. Ay de pürüzsüz yaşıyoruz, oraya ne güzel Diğer insanlar olmadığımız için bunları konuşuyoruz. O zaman <gülüyor> çiftse terbiye. <tane. gülüyor> çok çok kişisel bu program için. <gülüyor> evet, <pardon. gülüyor> ee, yani bir takım pürüzler var. O pürüzleri nasıl konuşarak başka bir şey haline getiririz diye de yapıyoruz ya. Şimdi bence o pürüzlerin çıkmasının temel nedenlerinden bir tanesi <gülüyor> özel hissetme ihtiyacı. Işte. az önce konuştuğumuz sanıkların şey dedi. Ama en çok bendi mi? <gülüyor> Hepsini seviyorsam en çok benim, değil mi? <gülüyor> dedi. Ee, özel hissetme ihtiyacı da sadece sevgililer tarafından hissettirilmesine ihtiyaç duyulan bir şey değil. Zaten o kadar kapitalizm altında yaşıyoruz ve o kadar böyle işte hmm. bize özel kredi kartı, bize özel bilmem ne, bize <gülüyor> özel bilmem ne filan ki yani biricik olmak, özel olmak, tek olmak bir şeyin az olması onun kıymetini artırıyor bilgisiyle zaten hayata başlıyoruz. Day bir, gün birden itibaren. <gülüyor> ve yani o biriciklik, özellik, teklik bilmem ne ihtiyacı işte hani Altın en pahalı şey. Niye? Çünkü çok az var yani. <gülüyor> en az en az olan şey en, en kıymet. Ama bu mesela sevgi, sevgili filan durumlar için doğalında, tırnak içinde söylüyorum doğal. Çünkü bence doğal diye bir şey yok ama bu kadar dayatman olmadığı bir yerde böyle bir şeyden bahsetmeyebiliriz. Sevdikçi çoğalır. Yani işte hani yine kitap tam bir örnek olacak ama <gülüyor> sevgi kaslarınızı bir kası güçlendirirseniz daha rahat çalıştırırsınız. Yani sevgi kaslarınızı <gülüyor> güçlendirirseniz daha, daha kolay kullanıyorsunuz. Neyse bunları geçtim. Sanırım sıkıntılardan bir tanesi o. Özel hissetme biricik hissetme durumunun bir parça azalıyor olması. O yüzden hı hı. ikinci pozisyonda olmak zaten sonradan gelen olduğu hı hı. için o kadar tehdit altında olan bir durum değil galiba. Ay çok uzun bir yerden anlattım da bence bir şey ifade etti. Hani <gülüyor> birinci olan kişi, evet, evet. iki kişi zaten tek eşli bir işki yaşıyorken sonradan gelen kişi o ikisinden hangisinin sevgilisi olarak dahil oluyorsa diğeri için biraz tehdit yaratan bir durum olabilir. Yani hmm, işte biricikliğimi kaybediyorum şimdi hı hı. ne olacak bundan sonra de, de, de, be, be, falan. Ama öbürü zaten öyle değil. Yani düne var. kadar yoktu. Aynen böyle ne güzel kurulu bir şey var. Aynen de tatlı insanlar. Haydi falan deyip girip girdi yerden. Çok yani i̇kisinin çıkıyormuş. birden sevgilisi olursa tadından yenmez. Yani. <gülüyor> Vişle'nin şey pardon kekin üstüne vişle. vişle. Yani, mükemmel. Galiba <gülüyor> arzadan daha kolay. Yani onlar aralarında buluşsunlar görüşsünler bir şeyler ama hepimiz bir arada beraber görüşelim falan olacak <gülüyor> çok, çok güzel. Birinci <gülüyor> sevgili olduğunda şeyli daha yüksek kaybaya taleplerinde Dolayısıyla üzerine daha çok pazarlık yapacak şey var. Hmm. O zaman ne yapıyoruz? Bir, ee, bir <gülüyor> çift sevgili varsa yoic var. bir <gülüyor> çift sevgili varsa üçün çağır yağ non Galatasaray'da. gasrayda diyor. Biz bulun diyor. Gasray önünde benim bulun şey, kırmızı çiçekli bir gömleğim var. Bunun, <gülüyor> Karan film yok yalnız. ondan da fakirim çünkü şarkı gireyim mi? <gülüyor> Girsin <gülüyor> mi söyleyeceğiniz bir şey var? Çok mu konuştum ben biraz? Yok yani şey, canım onu. Yok, on hayır yani. canım. Bilemedim bir şarkı gireyim Hadi Haydi girelim. Sıkara içelim. D d d d d d d d tıklayayım mı? Lütfen. Ne aşkım ha gir evet tabii gir. Girmez misin? Tabii ki gir. Gireyim de ben nasıl geleceğimi bilmiyorum. Tıklıyorsun üstte şu. O zaman mikrofonu jenir... kapatıyorum. Evet. Ay. Ece bizi bırakıp gitti ne hallere düştük gece? Tamam kapatıyorum. so kese I ise gelen o mum. İsmi Gül. Hadi gel artık. Hadi baby'li. Yayındayız arkadaşlar. Evet, zaman, ben mikrofonları açtım. Sen gel. Öyle Ama. işte. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Hayat işte Öyle. Ha ben şeyi söyleyecektim Dur bir dakika. Demin söylediğin Sen tam tersi. Buraya gelecek mi o? sığabilecek mi o? Uzun boylu. Estağfurullah. <gülüyor> <gülüyor> Sığar. <gülüyor> Hop. Ay ben de geçemiyormuşum zaten. Şeyi e, Hı -hı. mesela ben <gülüyor> saçma bir yerden kaygılarımızdan yani böyle neyse işte onu bahsettiğimiz şeyler. Ben, yani sevgilimin benden sonra hayatına giren insanları koly olabilir. Yani tek gecelik bir şey olabilir. İşte uzun süreli olabilir. Çok eşliyse başka sevgililer olabilir. Mesela benden sonra hayatına giren birini ben kendime daha çok güvenip Hı -hı. <gülüyor> öyle telkin edip yani. Hani ben zaten varım ikinci gelen, üçüncü ya yani ikinci, üçüncü diye bir şey yok da, benden sonra sevgili olan beni rahatsız etmiyor. Mesela beni tehdit etmiyor. Hani te, bir tehdit unsuru değil. Hı hı. Benim yerime dair bir kaygı uyandırmıyor bende mesela. Ha, benim psikopatlığımda benden öncekilerle takıntılı olmam. <gülüyor> Niye? Çünkü böyle e, bitmemiş bir şey üzerine kurmak istemiyorum hiçbir şeyi falan filan diye. Ya o da olabilir gerçi de onu getirmediyse sonradan olabilir. Bir şey alevlenebilir falan. Ama, Ama benim için tamamen bireysel psikopat. İlginç bence orada sen bireysel psikopatlım derken aslında o bir öncekilerin alevlenmesini bence kendinden doğru bir, bir şey olarak kabul ediyorsun. Yani ben mesela karşımdakinin böyle bir şey için e, telaşlanmasını hiç istemezdim. Çünkü bende hiç olmuyor yani bittiği zaman bitiyor genelde. Yani romantik duygularım bitiyor. Aynen, Sadece ben de bir. Ben de geriye dönmezdim genellikle evet. Çünkü bir de benim de, deneyimlerim de diyecek. hep böyle Hı. olmuş olabilir. Ha, evet. Evet. O da olabilir şimdi düşününce. Çünkü Hı. şey ben bende de genelde yani daha doğrusu hissettiğim şey o sevgi bitmiyor da hani e, böyle çok sevdiğiniz eşyalarınız vardır. Bir yerlerden almışsınızdır, hatırası vardır. Bir dönem böyle en gözünüzün önünde durur falan. Onu sürekli görmek istersiniz. <gülüyor> Sürekli onunla temas etmek istersiniz. Ama falan. bir noktadan sonra şey olur Öpmek. böyle. İsmigül geldi. <gülüyor> <gülüyor> Neyse benim yerime bunu birinin yapıyor olması çok işim. Var mı? Yok. Söylemeye hacet yok. Evet. Hani şey böyle bir noktadan sonra önemsizleştiği için değil ama öyle yeri değişebilir. Orada yine, or, yine orada duruyordur. Yine içinizde duruyordur falan. Yine aynı hissi veriyordur ama her gün görmeyi istemezsiniz belki. iki günde bir görebileceğiniz bir şey haline gelir falan. Benim bitmiş ilişkilerimde böyle oluyor bende hani. Hep güzel anılar olarak böyle hayallerde, böyle kafamda, kafamda bir yerlerde duruyorlar yani. İşte hani ben de de bunu söylüyordum işte. Dolayısıyla sen kendinden doğru karşındakine. Ama karşı bu şey değil. Ee, nasıl diyeyim? Yani tekrar alevlenecek üzerinden değil. O sevdiğim bir şey olarak... Yani oradaki sevgi bitmiş hı. bir yerden değil. ilişkilenmek bitmiş bir yerden. Hı. Hani tekrar onlarla ilişkilerin ilişkilenmem tabii bu kadar kesin bir hükmüm yok ama hani şey... E, yani tehdit eden bir şey değil. Hı hı. Aslında. Ha, karşındakinin eskileri hakkındaki tehdit tehditkar bulduğu şeyler aslında bugüne kadar deneyimlediği Onun bitirmeden evet, bitirmeden sürekli bir hı. şeyleri getirmiş olması ama bitirdiğini iddia etmesi falan filan. Bu tamamen kişisel deneyim, evet. Ya... Yani benim böyle bitirmeden bir şeyleri başka bir ilişkiye girdiğim bir durum olmuştu mesela. Ama yani of nasıl toparlayacağım bilmiyorum da. Evet bitirmeyince bitmiyor işte zaten. Dolayısıyla başka bir ilişkiye başlamamak lazım. <gülüyor> Bu kadar basit yani. Yalan <gülüyor> mı? Yani neden ben başkasını arzuluyorken ve başkasına karşı romantik şeyler hissediyorken bir bir öbrüne öbrüyle ilişkileneyim ki yani ona bundan... da hissetmişsin. <gülüyor> o zaman çok, çok o zaman evet. <gülüyor> o zaman işte aynen aynen ben de onu diyecektim işte tamam, o zaman tamam. çok bunu baştan söyleyip ben seni de seviyorum iyi da onu da seviyorum ama hani o yüzden böyle bir hukukumuz sana uygunsa ben seninle öyle bir durumda ilişkiye girebilirim demek lazım yani hep o Aa, hep aynı yere açıklık yani. yani evet hep aynı yere dürüstlük. dürüstlük. Yani, yani öyle açık. bir anda şu da olabilir güldüm. o bir önceki daha tam bitmemiş ilişki o tam bitmemiş duygular varken ortada bir yeni birisiyle ilişkilenmeye başlarsın ve o yeni ilişki ondan daha yüksek bir hale gelir. bitirir mesela. Bitirir o evet. duyguları. O da bunun da bir adı var biliyor musun? Yani. Sıralı, çok, sıralı tek eşlik. Evet, evet. Yani böyle bir ilişkisi bitmek bir üzereyken başka hı. birinin hı. başka bir ilişkiye başlayıp böyle bitirebilme hali yani. Ya o bende değil. biraz var bu arada. Hatta diğeri bitmeden şey önceden bir organizasyon oluyor. E organizasyon. <gülüyor> yani. Döküliyorduk. Ya benimki şöyle ayarlayıp sonra ayrılmak gibi falan. E, ya tam öyle olmuyor yani. İş bakar şey gibi değil. Yok, o da öyle. Yani Orda <gülüyor> şey, öyle de hani. Iyi, öyle olmuyor en iyi iş çalışırken bulunuyorsa en iyi sevgili de ilişki içinde. <gülüyor> <bir> Aa. <falan gülüyor> ya yani bir şey var Bu tesadüfen olduğunda bence. Sorun yok e, <gülüyor> karşı tarafa bu konuda dürüst davrandığı sürece falan ama... ...diğer taraftan bunu hakikaten biraz böyle çok problematik halde yaşayan insanlar olduğunu görüyorum. Gerçekten yalnız kalmaktan, kendi başına kalmaktan hı -hı, korktuğu hı -hı. için hı -hı. aslında Orada o... bir sorunlu bir, bir durum Pars. da olabiliyor evet, bence. O, biraz hı -hı. bazı insanların bunu sorunlu yaptığını düşünüyorum hı -hı. ben yani. Hı -hı. Ee, Bağımlı ilişki kurmak hali. Evet hı -hı. evet yani illa hani sevgilisiz kalamam e, du duygusuyla... Evet, evet, yalnız olamam, üzereyken. yalnız uyuyamam falan. Aynen öyle birisiyle sürekli işte birinden ilgi görmeden, onunla konuşmadan, vakit geçirmeden olamam. Kendi başıma olamam gibi o biraz kendi bireyselliğiyle daha tam rahat, e, konforlu olamamışlığın getirdiği bir şey oluyor bazı insanlarda diye düşünüyorum. Yüzde katlıyorum ben. Şey bu bu farklı olasılıkların olduğunu bilmek yani hani illa işte e, çok eşli olacaksın, çok aşklı olacaksın. işte üçlü, dörtlü bir ilişkin içinde olacaksın gibi değil de bu olasılıkların olduğunu bilmek ya da bir ilişki içindeyken o ilişkinin hani başka şeylere dönüşebileceğini bilmek falan. Hani daha sakinleştiriyor belki o durum. Yani bana çok şeye gibi geliyor. Benim belki hani işte deneyimlediğim ilişkiler veya işte hani e, insanlarda gördüğüm kadarıyla falan hani her şey sanki çok bir büyüyor ve bir dramaya dönüşüyor falan yani hani böyle bir duygular fazla bir yükselip işte bir daha bir tahakküm hali var gibi geliyor bana. Hani e, bu tür olasılıklar biraz daha hani böyle karşınakine duyup e, yani hani böyle panik, panik, panik yapmaya gerek yok seni hala seviyorum falan gibi. Yani bunu bilebilmek bilmek beni daha çok rahatlatırdı mesela geçmişte çok eskiden mesela belki en çok aşık oldum kız arkadaşımı aldattığımda ben çok panikledim yani hani ne oluyor lan falan dedim yani Bayağı kötü oldum falan. Hani... Sen mi aldattın? Evet aldattım ben yani düşündüm. Dalay <gülüyor> Çünkü... <gülüyor> çöydeme ben de yani. Aa falan. <gülüyor> ne iyi peki tam olarak anlamak için. Yani sorayım. hani hem panik. Ne hem... yapacağız artık gibi panik mi? Yani bir kere nasıl söyleyeceğim şimdi ha, ha, yani öyle niye böyle yani. bir şey oldu falan. Ve yani ee, onu yeterince evet. sevmiyor muyum da bunu yaptım ben falan gibi. Evet yani başladım. aynen öyle hani şey yani onu sevmiyor muyum artık falan aynen. böyle hani sabah da hani çok çok iyi hissettiğimi hatırlıyorum. Hani yok ya ben bayağı kız arkadaşımı seviyorum galiba işte hoşlanmadım dün akşam yaşadığım şeyden gibi ama hani onun öncesinde uzun da bir flörtleşme var bu. E, aldattığım e, şey e, bu beraber olduğum kişi bu olayın öznesi. Hani aslında öncesinde flörtleşmek <gülüyor> iyiydi. Flörtleştim yani. Şimdi dürüst dürüst konuşalım <gülüyor> yani burada ama hani olay eyleme döndüğü zaman falan işte hani önce bir panik dedim. Sonra da ya ben kız arkadaşımı çok seviyorum. Şimdi rahatladım. Sonra zaten itiraf ettim falan ama hani bu olasılıkların hiç olduğunu bilmiyordum belki de aslında. Çok eşli olmak istiyordum. Tam, en azından o dönem o dönem vesaire. Evet, tam bir şey geldi aklıma sen bunu söylerken <gülüyor> böyle hani aynısı diye değil de analoji kurulamayadan işte e, lezbiyen eğilimleri olduğunu fark edip böyle, ama ister bir fark etmeden Hı -hı. bahsediyorum. Henüz böyle bir kavrama ve dile sahip değilken "Allah'ım ben ne yaşıyorum? Bir dakika bana ne oluyor?" filanın susuluğu Evet. evet. Anlamama halini bir sürü hmm. özellikle çocuk hmm. kulubundan ergenlikten ve böyle gençliğe hmm. geçiş sürecinde bir sürü insanın yaşadığı şey ya bu. Hmm. Oradaki gibi sonra benzer bir community tanışınca ya da lezbiyenlik, hmm. geylik, biseksüellik, işte translı bu kategoriyi saymayacağım çünkü yönelim değil aslında bir kimlik. Ya da panseksüel ya da her neyse heterodışı herhangi bir şeyin mümkün hmm. olduğunu Görünce biri sana ne yanlışsın ne de yanlışsın deyince, oh filan deyip sahipleniyorsun ya duygularını. Evet. Ve bütün suçluluk, kaygı, endişe hepsi gidiyor ya. Evet. Biraz onun gibi sanki işte bilmeme hali. Yani kendi yöneliminin farkında olmam hali. Niye yönelim diyorum? Çünkü ben aslında biraz bunlara da yönelim diyorum ama Heh, evet. sabitleyen bir yerden diye değil. Değişimle açık olan de bir durumdur. Ya bu söylediğin şeyi tam bugün e, bugündü sanırım. Ben de çok benzeri bir şekilde düşünmüştüm. Yani işte şimdi mesela benim için e, bu aralar daha e, tam gerçek o en etik dediğimiz <gülüyor> haliyle yeni e, deneyimliyorum. Bir açık ilişki yaşama halini. halini. Ve işte çok işte gel git yaşıyorum. İşte bana uygun mudur, değil midir? Belki de bana uygun değildir ama işte bir taraftan da şu artılarını, şu rahatlatıcı duygularını bırakmak istemiyorum. Bunun o yüzden bu ilişkiyi kapalıya çevirmeyi de istemiyorum falan gibi Hı -hı. bir şeyi sorgularken. E, hakikaten birden böyle bir oturup çok yoğun düşündüğüm bir anda şeyi fark ettim. Bu e, bu da bir açılma süreci gibi yani evet. hakikaten kendimi açıldığım dönemde ya ben işte şöyle kötü müyüm? Bende şöyle bir terslik mi var? işte acaba ben işte emin değilim. Sadece eğlencesine mi böyle şeyler hissediyorum falan gibi e, o klasik açılma sorgulamalarını sendromlarını yaşadığımın aynı çok benzeri bir şey yaşıyorum yani. Aslında birazcık e, o da öyle bir süreç sanırım. Ve akışkanlığı sabit olmaması üzerine ben de Birkaç gündür deneyimlediğim ve ismi bile burada paylaşmak <gülüyor> zorunda kaldığım Özür dilerim. Hemen anlatacağım sana da program çıkışı. neler yaşadığımı eski sevgimle. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Niye özür şey... diyorsun aşkım <gülüyor> Çünkü yani sordun, ben de yüz yüze konuşmak istediğim için WhatsApp'tan Hı -hı. cevap atmadım o konuda hakkında. Anlarsın diye düşündüm. Ya ben de şey mesela, çok çok aşklı oldu. Yani hani biseksüellik gibi bir şey ya, hani hetero bir ilişkide de olsan, işte şey de olsan, Hı -hı. gene çok aşklık kalıyorsun. Biseksüellikte de öyle ya, hetero da olsa, eşcinsel bir ilişkide olsa biseksüel oluyorsun falan. Şimdi bir, bir seksüeller adına konuşuyor gibi olmayayım ama onaylıyor musunuz bu söylediğimi? E, bir de, daha de, şey demek istiyor kafam karıştı. Işte. Şey, tamam. Ya bir erkekle de birlikte olsan, bir kadınla da birlikte olsan... Bir seksüaliğini değiştirmiyor. Bir seksüaliğini değiştirmiyor. değiştirmiyor. Ha, yani çok aşk öyle bir şey yani. Ben Hı -hı. de çok fazla iknaydım çok aşkla olduğumu. Çünkü bunu hem e, deneyimliyordum da hani iç, içimde ama bunun hukukunu kuramıyordum ne yazık ki. İşte çok, dediğin gibi böyle bir açılma gerektörü çok sancılı karşındakinde bir daha bir daha anlatmak, bir sürü şey konuşmak hiç düşünememiş, sorgulanmamış şeyleri konuşmak falan. Yöntem de bilmiyordum işte kitabı okuyana kadar falan nasıl konuşulması Gökül Dün eski sevgime şey dedim yani seni bu yorgandan bile kıskanıyorum falan dedim. Ve böyle şey oldum hani... Aa, ben kesinlikle bu insanla tek eşli kapalı bir ilişki yaşamak istiyorum. Yani o kadar mesela ondan önceki 2 3 hafta önce bu atölye yaparken ben kesinlikle çok aşık benim falan diye geziyordum ama hiç akışkan değilmiş, şok akışkanmış hiç sabit değilmiş yani. De Kişiye, arzuya evet. her şeye göre değişiyormuş yani. Evet. ya de Bence, de bence şeye göre de değişiyor. Hayatının Hı. o döneminde Aynen. nasıl bir ihtiyacın var ona göre de değişiyor. Yani her Kesinlikle zaman öyle, bir, evet, bir evet. ilişkiden Hı. beklentin ya da hayatta Hı. nasıl bir ihtiyacın olduğu an psikolojik ihtiyaçlarına göre de değişebiliyor ya da duygusal ihtiyaçlara. Evet da. onu mesela dönüşebilen bir şey olabilir. Yani Belki sonra tekrar hani tekeşliğe de döner o kişiyle ya da bir süre ayrı olursun işte sonra tekrar bir araya gelirsin falan ya da bir kişi daha katılır falan filan. Hani bunu böyle bir hani e, akıcı bir şey olabileceği aklına gelmiyor insanına. Hani gerçekten öyle bir şartlanmış. Ya yani en azından benim böyle çok eski bir 200 yıl önce yaşadığım, <gülüyor> yaşadığım <gülüyor> Artık ben ilişki ben. yaşamıyorum. Çok ya rahat Ne <gülüyor> kavatlar <gülüyor> yok. yıldır. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> artık çok yaşamıyorum artık. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <de Evet>. <gülüyor> Gamzeli zaten böyle mekanlarda falanmışti işte de bir parti mi içme falan. Sen açma bence. Açma. Aynen. Aynı anda açma ağzını buna. Açmayayım mı? Hayır, aynı açma. şeyi tekrarlayacaktım canım. <gülüyor> Gizem, can şeylerden korkuyorum. Yok be. <gülüyor> yani. Böyle bir reputasyon oldu mı evet, ben senin? Çıkmış ya. Evet. Adam çıkmıştı. Yani. Evet. Ama yani, yani. Yani. yani öyle bir şey istiyordum. Hatırlarsınız bence bunu evet. özellikle evet. Bunun için evet. antoliye alırsınız. Gizem. Matamassızlık. <gülüyor> Matamassızlık. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Şakaydı. Neyse Evet. 200 yıl önce bir şeyler falan diyordum. Yani artık henüz hani zaten ilişki yaşamıyorum falan son peki işte <gülüyor> 150 <yıldır. gülüyor> Baltık tarihi galiba. Evet. Krasnyside. <gülüyor> yani. Krasnyside <gülüyor> 4 Jane. <gülüyor> yani 5 iPhone. Yani. O yüzden ben bu durumda çok eşli olmuyor muyum zaten? Yani. <gülüyor> <evet>. <gülüyor> hepiniz bizim <gülüyor> bebeklerimizsiniz. Bebeklerimizsiniz. <gülüyor> Sevgilimizsiniz. Biz <hepiniz gülüyor> <mi? gülüyor> çok etme yeniyorlar. Evet. Ben cevap verim mi öğretmenim? Hayır olmuyor. Çünkü hukuk yani karşılıklı kurulan o yüzden yani. Ya yani hukuk o, beğenmediniz öyle. hiç o. <gülüyor> Hayır ben soruyu şey anlamadım cevap değil. Kesinlikle seni sevmedim ben ya hukuk hukuk hukuk falan. Bence güzel ben seni öyle sözleşme, sözleşme bayağı. Ya hukuk Ay, derken hani aramızda ya. bir kira kontratı falan diyebilirim ben ya yani, hukuk olarak. Evet. Ama evet. kastım şöyle bir şey birazcık yani mesela sevgililik durumu daha çok kriz yaratan olduğu için daha çok konuşmaya ihtiyaç olabilir de böyle bir ilişkiye başlarken kira kontratı gibi oturup yazıp dıt dıt dıt dıt falan yapılması Zorunlu değiliz. Arkadaşlar arasında bir hukuk vardır ve bazen onu nerelerde aştığında nerelerde aştığının gerektiğini bilirsin ama bilmeye rağmen aşarsın ya biraz evet. onun gibi sanırım sevgili izleyiciler. Sürekli revizeye açık ara ara konuşulmasına ihtiyaç duyulan belki en başta oturup konuşulmayan zaten başı ne sonu ne hani ilk hukudaki yani. gibi çıkma teklif etmekle başlamıyor ilişkilerimiz artık. Bizim <gülüyor> yani dansı dans, davetle başlamıyor artık ilişkilerimiz. Bir, bir şekilde Öyle içinde yani. buluyoruz kendimizi <gülüyor> ama... <gülüyor> <gülüyor> Ama yani ara ara bir şey gündeme geldikçe ya dış dünyadan oradan buradan izlediğimiz filmlerden dolayı ya da kendi yaşadıklarımızdan dolayı böyle üstüne bir şeyler eklenen eklenen eklenen bir şey, bir şey bence o sözleşme. Sadece yani içermediği maddeler de vardır. Bunlarla ilgili açıklık, açıklıktan kastım konuşulmakta herhangi bir şeye açık olmak okey, sadece o güne, kadar, hani, so, o güne kadar konuşulmuş olan şeyleri ihlal etmemek aslında ya bir de zaten birlikte kurduğunuz için onu kısıtlayan bir şey olmayacak seni hani. Evet. yani şey böyle işte şunu ya şu yani nasıl diyeyim böyle inanılmaz keskin sınırları olan ve böyle daraltan bir yerde olmayacak aksine karşılıklı kurduğunuz evet o güveni inşa etmek için biraz ilke ya ilke de sevinmiyor galiba <gülüyor> olarak <gülüyor> hani rahatlatmıyor ya yani bir beni de rahatlatıyor Mesaj mesela şu da olabilir bizim hukukumuz şöyledir ben gelip ki Gamze bana asla yalan söyleme her şeyi yapabilirsin. Mesela bizim hukukumuz böyle. Pınar sana böyle dedi. Böyle bir hukukunuz var bu okay. ilişkide. <gülüyor> hani bu da olabilir. Hani şey evet. böyle daraltan bir yerden görmemek gerekiyor evet. ee, Bir şey söyleyeceğim. Az önce bir mesaj almışız. Evet Twitter'a bakıyordun. Ha bakıyorum. Yani Facebook'tan aldık bir mesajı. Pınar bence partnerlerine <gülüyor> yalan söylüyor diye bir mesaj almışız. <gülüyor> <gülüyor> mikrofonu Pınar'a veriyorum. Bir de aynı anda konuşmamalıymışız. Uyarı geldi Derya'dan. <gülüyor> O zaman ben cevap cevap mı veriyorum? Niye cevap veriyorum bilmiyorum. bilmiyorum İstemiyedin de Ya hayır şöyle yerde. bir şey. Birincisi eski bir partnerim misin? Sana yalan mı söylüyorum? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> hani biraz öyle oldu. Ben e, o zaman şey çok temel bir şey söyleyeceğim. Bu çok aşkla alakalı. Ben kimseye yalan söylemiyorum. Şu yüzden söylemiyorum. Beni yargılama hakkını vermiyorum kimseye. Hani birine yalan söylemek demek aslında kendine olan özsaygınla ilgili. Ben sana yalan söylüyorsam sana bir yargılama hakkı alanı veriyorum ama kimsenin benim hayatımı veya yaptığım herhangi bir şeyi veya yapmadığım herhangi bir şeyi yargılama hakkı yok bence. Hani tabii başka dinamitleri de var ama hani şey, şey söyleyeceğim şey... bölüyor mu onu bölmek önemli diye galiba. Ya bence burada kimse hiçbir şey şeyle ilgili hesap vermek zorunda değil. Ya biz buna olmaz söylerken. Yani okay, da hesap... orada öyle yazılmış olması kötü bir yerden bir böyle gülün bir hafta falan. Yani. Şey. Yani, yani, yani, ya hani ben şey gayri ben... gayri. Aslında yani. biraz böyle bunun imkansızlığı üzerinden mi acaba? Evet, evet ya yani bu, ben konu açılır deredim yani kendisini. Pardon ben de bunu söylemeliydim herhalde. Şey hani kendisini. Yok kayırmadan kanıt söylemekten haz için söyledim. Tamam istedim yani söyleme istedim şey Kendimi savunan bir yerden söylemedim hı hı. kurduğum yine güzel bir şey söyledim kesin onun içinde belki <gülüyor> böyle gelecek var evet. hadi bir oradan <gülüyor> sen yalan söylemiyor musun böyle mi yapıyorsun falan yani böyle öyle bir şey değildi yani Hay. bence yalan söylüyor he hey, hey, hey falan gibi bir şey yani belki evet, evet, de o kadar sevemez yani. falan <gülüyor> gel seni de sevini başlıyorum <gülüyor> gel kanıtlar çok, çok... bunlar <gülüyor> oh. Pınar, Pınar böyle dağıldım. pamuk gibi zaten. Böyle <gülüyor> <gülüyor> <Yok, gülüyor> değil. <bir> şey. <gülüyor> <gülüyor> öyle değil. Pınar da hepinizi seviyor hepinizi. <gülüyor> ya yani daha yok bence sevgi hiyerarşisi yapmanın bir anlamı yok. Evet. Hiçbirinin Hı -hı. arasında daha Demeye gerek yok. O, o daha şöyle, o daha böyle. Ya yani kıyaslara gitmeye gerek yok. Ya kıy kıyas üzerine bir dahaya gerek yok. Yoksa evet. bir tanesi daha iyi tırmanış yapıyordur. Sağlayayım. Bir tanesi daha iyi darbı kaçalıyordur. Bilmem ne. Hani anladım, öyle dahası vardır ve onunla darbı kaçalmıyor. Ama birinin bir şeyi yapmayacak. daha fazla yapıyor olması, dahası yani birinin bir dahasının olması onun daha çok sevileceği anlamına gelmiyor. Ya Hı. da bazen Hı. daha çok sevsek bile bunun böyle belirleyici bir şey evet. olmasına belki gerek yoktur hayatımızda. Yani... ...ne bileyim mesela hepiniz arkadaşımsınız... ...ama aranızdan bir taneniz diğerinden daha çok seviyor olabilirim. <gülüyor> Anladık onu. <gülüyor> <gülüyor> ve, <gülüyor> ve mesela bu geri kalanlarla... ...arkadaşlığımı zedilemez ya... ...çünkü herkesin hayatta böyle... ...çember çember yakınları vardır işte... ...kendisine seçilmiş aile dediği... ...kendine seçilmiş aile dediği insanları vardır. Başka bir çemberi vardır, başka bir çemberi vardır... ...ama o ilişki zaten bir şey olmaz. Belki gitti <gülüyor> de, de öyle bir hani... ...senin kastettiğin şey... Iı, ...atölyede söylemiştim ve çok güzel söylemiştim bence... Bu, tabii sen söyledi seni, yani ben söylüyorum da sadece hatırlatmak için. Yani, dikey zemin değil, yatay zemin hikayesi. Aynen. Onu, bir, anla, onu bir söylemek ister misin? Evet, yani Çok şey, güzel, e, Şöyle, hani bu diyorum ya, basamak basamak hani bir hiyerarşisi yok diye. Aslında biz hep ilişkilerimizi şey diye kuruyoruz. Sanki böyle işte o dikey dediğim gibi. Hani bir merdiven var ve alıp böyle her birini başka bir rafa koyuyorsun. Ve biri daha üstünde, öbürü daha bir üst merdivende falan. <gülüyor> Ama aslında şey böyle nasıl diyeyim işte o yatay düz bir çizgi varmış gibi veya bir alan var yani. Ya bunun işte şey olması gerekmiyor. Hiyerarşik bir yerden bir piramit gibi işte bir merdiven gibi, yani yükselen bir şey olup da bir tepe noktasının olması gerekmiyor. Bu çünkü duygulardan ve ilişkilenmekten bahsediyoruz. Hani bunun yerine tamamen bir düzlem üzerinde. Sevdiğin insanlar var ve hani hangisinin nerede olması şey değil yani. İşte o hiyerarşi en ben kafamda böyle öldürüyorum gibi. Hı hı. Hani o, o gün tam böyle mi anlattım? Yani şey dedim, patıldım şey. Farklılar evet doğru hiçbiri aynı değil, aynı olamaz ama bu farklılık yüksekte, alçakta, azlık, hı. çoklukla ilişkili bir şey olmaktansa bir masanın üstünde şurada duran bardak, şurada duran telefon, şurada duran anahtarın yeri gibi bir farklılık Mesela. aslında. Evet, evet aynen öyle yani. Hani ve bunu başka türlü kurmaya da bence ihtiyacımız yok. Bence de. Hani bence. sadece biraz öğretilmiş olur. bir yerde. Hani ya şu da olabilir. E mesela o birine iyi geliyordur. O biçimini seviyordur. O biçimini yaşıyordur. O başka bir şey ama Hı. hani böyle kurmaya ihtiyacımız yok. Doğru olanı böyle kurmaktır. Böyle bir ilişkilenme vardır ve ilişkilerimiz böyle olmak zorundadır falan. Çünkü hep şeyi öğren öğrendik ya mesela atıyorum işte son partnerin e, aşık olmuşsun ve şeydir böyle. Ben daha önce hiç böyle aşık olmadım. O benim sonum hani mesela. Yani çünkü <gülüyor> o, bir de şimdi çok heteroseksüst <gülüyor> ama hani niyetinde bir son, bir en özel, bir en çok olmak zorunda. Aşk dediğin zaten işte en yoğun, en heyecanlı, en başka hissettiğin aşktır falan filan. Ya böyle bir sürü tanım var. Bun bunlara sıkıştırılmış olduğumuz için biz bir hiyerarşi kuruyoruz. İşte ben daha önce şu kadar insanla birlikte oldum mesela atıyorum. Üçlük sevgilim oldu ama. Hani birini de çok sevmiştim ama asıl aşk bu falan. İşte evet. sonuncusu bu ne olacak gerekli. ve onunla gidecek falan. Böyle, böyle bir tahayyül var. Çünkü He böyle olduğunda da... böldün mü? Yok. Böyle şey gibi oluyorsun. Ulan hiç böyle aşık olmadım hmm. iki yıl Ulan hiç <gülüyor> aşık olmadı. Sürekli <gülüyor> oysa aynı şey yaşıyor yani. <gülüyor> Sürekli yani. Akıl dışı bir durumda olduğun için o anda. Evet, o anda evet. sana tanımlatılarsa zaten hayatın en büyük aşkı hep o yani. Evet evet. Çıkınca bakmak lazım. <gülüyor> <Bir içinde>. <gülüyor> Çıkınca <gülüyor> görelim biz ya en büyük <gülüyor> aşkıymış <gülüyor> değilim. <gülüyor> ya bence... Hayatımın en büyük aşkı diye bir şey de söylemesek daha güzel olur. Evet. Ben ya bu bence ama bence. Ben bir de pardon sen bitir. Ben bana bırakırsan lasam bitiririm. Yani orada bir de şeyi düşünüyorum. İşte şu bir önceki ilişkimle daha çok aşıktım, daha az aşıktım falan gibi bir karşılaştırma bir kere imkansız öyle bir şey tespit etmek gibi geliyor. Çünkü o zaman diliminde ben bir kere başka bir insandım. Evet ee, başka bir şey de o ilişki, iki ilişkiyi karşılaştırabileceğimiz eşit parametreler yok. Evet. Ve o zaman evet. ben başka bir insandım Hı. zaten. Yani şimdi başka Taleplerin, bir insanım. Onları karşılaştırmak de, evet mümkün aynen. değil yani. Aynen, bence de. Evet. Teoride değil ama mesela bazı yani ben girdim ama araya bir dakika ismi gibi bir şey söyleyeyim. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> no, hayır. Oley be deyip <gülüyor> Hadi ya. asla bir ee, şey sevmiyordum. Çok hoşnut e, Tabii öyle bir kıyaslama yapmak belki mümkün değil ama e, hani ben mesela şey atölyede de söylemiştim. Özel karşılaşmalara inanıyorum yani. Hani bu bir çok Mesela benim başıma geldi bir tane yani hani hmm. böyle bu falan <gülüyor> çok çok özel bir karşılaşmaydı e, ve o kişi benim öğretmenim oldu ve hani yani şu ondan anki <gülüyor> şu anki hani e, şey şu anki benim inşasında bayağı bir şeyi var tuğla koymuşluğu var falan gibi. E, hani bu ondan sonrası özel bir şey yaşamadım ya da o daha özeldi de değil demiyorum ama hani böyle bazı şeyler de hani biraz daha öne çıkabiliyor sanki insanın hayatında gibi geliyor bana. Yani ya hani, tabii şey var hani e, o açıdan haklısın Benim de hepimizin vardır işte ya işte şu an baktığımda da, bir şey evet, hatırlıyorum. Evet hani daha bir yakın yakın bir frekans bunları... yakalayabiliyorsun mesela daha acayip bir şekilde hani böyle daha çok duvarı aranda yıkmış olabiliyorsun falan gibi hmm. hani o dönemsel bir şey de olabilir yani başka etkiler de olabilir onu tam olarak ne olduğunu bilmiyorum ama <gülüyor> işte hani o, ondan, ondan emin olamayız olabilir. diye düşünüyorum hmm. hani tam o mesele yani bir de tabii ki evet o biraz daha farklı daha hiç hani hiç unutmayacağım dediğin ilişkiler arasında en hiç unutmayacağın falan gibi bir yere koyduruyor belki işte e, çok daha farklı şeyler kattı bana daha farklı duygular hatırlatıyor Diyebiliyoruz belki ama e, işte o en büyük aşkımdı, işte o, o en harikasıydı vesairesiydi. Bir belki, da biraz mi? o Yok, de aynen. değer karşılaştırmasına aynen. varıyor aynen. ister istemez aynen. fark etmeden. Hani e, onu yapmak çok mümkün değil. Hani şeyi bilemeyiz, e, o yaşadığın aynen. ilişkiyi o zaman aynı şartlar altında bir başkası olsaydı, aynen. Belki o da aynı şekilde aynı ilişki olacaktı. Yani kişi, kişiyi değiştirirsek ailesi olacak de mıydı? Bunu, bunu, şey bunun bir kere olabilmiş mi? olması bir kere daha olabileceğini sana düşündürüyor zaten. Hı hı. Ve o kadar tatlı bir duygu ki yani hani e, o kadar tatlı bir yakınlaşma ki o bir kere daha olabilir ve hani aa hani ne zaman olabilir acaba ya da ben <gülüyor> <gülüyor> artık olsun ya, olsun ya. açık çarşafı hay aynanın aynasında iz arkadaşlar normalde <Nura, gülüyor> <gülüyor> oha sevgili bebek <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> şimdi bir ses kapının önü gerçek insan kaynağı bu, bu. Evet, <gülüyor> da köşesinde olmuş falan yani bu da olasılıklar indi hmm. artık öyle yani <gülüyor> <gülüyor> Artık yeni ilişkileri açalım. <gülüyor> ya bence aynılaştırmazken özel ve daha özel ve daha özelden de bahsedebiliriz ama bahsetmek manasız. Belki de mevzu evet, hani evet. böyle bir şeyin gerçekliği vardır ama odamızın bu olması anlamsızdır yani Mesela benim için de öyle şey. Gizemin başta söylediği gibi hani geçmişte bir şey bitmeden ben de yeni bir şeye başlayamıyorum mesela. Bitirmek de bayağı zaman alıyor bende. Ya şöyle hani, bir şey olmuştu ya ben bir çok, şey var yani. Böyle de bir şey oldu bak mesela hayatta bir kere. Bir sevgilimle biz ilişki yaşamaya başlamadık önce. Ben hala hazırda eski sevgilime çok aşıktım. Ayrılmıştık. Ee, benim yüzümden aramıştık ve böyle köpek gibi pişmandım. Yani niye ayrıldık? Niye <gülüyor> <herkese>, ayrıldım <gülüyor> diye. Ve ee, böyle hani o sırada hayatımda başka da zor giden şeyler vardı. Ama çok güzel ve çok coşkulu giden şeyler de vardı. İşte sonra sevgilim olan insan benim. Eski sevgilim olan aşkıma da aşık olmuştu biraz. Hani onu o kadar güzel seviyorsun, o kadar güzel anlıyorsun, o kadar yani senin onu sevmeni sevdim de diyordu. Hı hı. Teşekkürler bizi tanıştırdığın için. yani sen şimdi şu şu Hayır, hayır, bir dakika O kişiyle hiçbir <gülüyor> ilişkim yok. Bir şey bir şey yanlış anlattım muhtemelen. Ayşe ve Fatma olsun insanlar. Ben Ayşe'yle ayrılıyorum hı. ama Ayşe'yi hala çok özlüyorum. Ayşe'ye hala çok aşığım. Fatma benim Ayşe'ye olan sevgimi seviyor. Yok orasını anladık. Yani senin sevme Söktör. biçimini sonra Sosyal bir espri, bir espri yapıyorsun. Evet sonrasında. Tamam. <gülüyor> A, A, A onun olan aşkın daha güzel. O kötü bir espri girdi. O zaman ben onun aşkı yaşayayım. Anladım abi anlamamışım. Espiri yaşlayınca da olmuyor. Yani... <gülüyor> <Anladım>, o çok <gülüyor> işte. Siz bunu espri olarak yaptınız da bu benim başıma geldi. Oh pardon. Yok yok be. Gülüp elinebiliriz tabii ki. Geçmişte kaldı. Ya işte bazı şey yapabiliyorum tabağın. Hiç Önce bitireyim sonra başlayayım falan demekten sonra o ilişkinin içinde bir önceki ilişkinin yasını tutabiliyorsun ve paylaştığım bir sürü başka can sıkıcı hayatta zorluk getiren şey gibi işte atıyorum anneannenin ölümünün yasını beraber tuttuğun gibi eski sevginin yasını yeni sevginin tutabiliyorsun ya yani. çok güzel destek olabiliyor aynı güzel şeyler yaşamışım bana <gülüyor> bir alkış ben iyiyoldum ben en sevdiğim insanlara denk gelmişim diye sevindim gazan sesi benzeri bir şeyi ben de yaşamıştım yani hani böyle bitmek üzere artık hani bitirmem gerekiyor ama bir türlü kopamıyorum o ilişkiden halindeyken bir başkasıyla tanıştım ve hakikaten yardımcı oldu bu karar verebilmeme ya da bu kabullenmeyi yaşamama. Hani o ilişkiyi ayrıca da bir özel hale de hani daha hani o ilişki çok güzel bir şey o ilişkin o kadar güzel olmasında bir elementti öyle bir şeyi de yaşamamı. Ve bence. bu insanlar aslında o mülketçi tek eşli kapalı bize öğretilmiş şeyler olanlardan bahsediyorum yoksa Hı -hı. sorguladıktan sonraki, çok politik doğru zorlanıyorum şu an. Hani Lois öyle olmayan insanlar, açık insanlar, deneyimlemiş sevgiye şey yapmış. Gerçekten çok şanslısınız yani, ya. Ben, ya da ben belki buradan de bir de bir de bir de beni teselli yani. edenler. <gülüyor> <gülüyor> Gerçekten çok ıı, tahakkümü çok anlatmaya çalıştım. Yani hani böyle açıkça hani söylüyorsun. Ya ben biraz geride kaldım. <gülüyor> <gülüyor> Yani mantıken yani evet hani o geride kaldı ama kalben hala oradayım falan hani dememe rağmen mesela bayağı bunu performans e, kaygısı haline getirip işte e, hani ben sana onu unutturacağım. <gülüyor> <Çok gülüyor> Ateşi kartona yerler gibi. <gülüyor> Başım çok ağrıdı. Ne <gülüyor> insanlara denk gelmişsiniz? Ben denk Hı. geldim. Pardon özür diyorum buradan. Dinliyorlar. <gülüyor> <Yani> sen, <gülüyor> sen dünyanın romantik... Hikayelerinden birini anlattın ya hani romantik dedim ama hani şey olarak o kadar güzel bir ilişkiymiş ki çok romantik şeyler canlandı gözümde falan. yok bir onu şey yapmak istemedim hani yani böyle dağ etmek istemedim sadece o bana şeyi öğretti yani hani bunun hani e, böyle bir şeyin de mümkün olduğunu hani gösterdi. Çok istiyorum hani şey evet. sen de çok güzel ilişkiler yaşadın sen ne diyorsun? Sen yok sen Bebefer misin zaten? Ya şey şimdi o akışkanlık sabitlik falan üzerinden hani ben böyle kaçımı yırttım ya kamusal alanda bunu söylediğim için özür dilerim. Aynen olacak. <gülüyor> Cinsiyetçi olmadığı sürece. Evet ben evet. Ee, hani çok aşılık o çok iyi işte bir tane sevgilim olacağını işte yeddi kocalı hürrem'siz kafası böyle. Aa bir sürü insanı seviyeyim işte hepsiyle bir şey paylaşayım falan ama Böyle bazen bazarda şey hissediyorsun yani bu insanla böyle ömür ömür geçer ya herhalde falan gibi hissediyorsun ama bu çok büyük en en büyük aşkım şey, az mesela az değil. mesela 3 sene sonra ne oluyor mesela hani onu hissettikten mesela üç sene hani böyle ilişkilerde dönümler falan var ya mesela evet, belki var. de orada evet dönüşebilir Değilmiş dönüşe, belki da, de hı. evet ya da öyleymiş diyebilirsin. ya da çok eşli bir süreç geçebilir sonra evet. tekrar değil mi evet, evet. ya da işte biri çok seviyorum bunla ömür geçer hı. ama Hani biraz devineyim. Dur bir bakayım nasıl. Yok <gülüyor> <gülüyor> şey gibi yani dışarıda başkalarıyla da işte eğlenmek, yatmak, <gülüyor> istiyorum. Biraz daha hani başka renkler de falan diyebilirsin yani de Sen yani arada hani. sırada uğra bana. <gülüyor> Ay ben şey açıyorum böyle, böyle bir, bir, bir Çok aşığız, çok mutluyuz. Hayat çok güzel bir şey filan. Ömrümüzün sonuna kadar birlikte olacağız. Bunların hepsi çok güzel şeyler böyle Hani artı pozitif tarafta duran. Sonra bunun ne tekabiyetini düşünün bir an böyle. Ama bir dakika eğer tüm bunlar böyleyse biz o sırada tek eşliyoruz e bu bir yandan şurada mı demek? Ben bundan sonra hiçbir kadınla... Nasıl yani? <gülüyor> bir şey ki. Ama nasıl bu evrilir bir şey? Hiç o zaman sonsuzdaki yani, öyle olmadı. Cine kulağa artık. <gülüyor> ne? Ben böyle söylüyorum. Derim ki. Ay diyorum <gülüyor> cine kulağa döndüm artık. <gülüyor> <gülüyor> merak etmiyorum falan. Dedi. Bazen öyle söylüyorum yani. O o kadar çok partnerin oldu yani. <gülüyor> bence oldu yani evet bayağı ama hani şey sorun yok böyle ya aslında şöyle şey de e, Suzan galiba e, bir şey söylemişti bence Su ya o. Suzan, Suzan. Yok Suzan e, ya hmm. çok özür diliyorum ben, ama bu söylediğimi söylediğinde evet yasılacaksınız belki. Hani e, seni mutlu eden hani iç huzurunu e, e, bozmayacak. Pardon. Kameranızın mikrofonlar çok yeni şey <gülüyor> <Çok gülüyor> <bir gülüyor> mikrofon bak. Ya, mutsuz eden bir şey girmediğin müddetçe hepsi okey ya. Hani karşılıklı hani dürüst olduktan sonra hani ve iyi hissettikten sonra iyi hissettiren şeyler. Sen, ama böyle gerilimli bir şey dönüşecek. Hani bak işte bilmek istemiyorum tamam mı? Hadi git başkalarıyla ol ama ben bilmeyeceğim falan. Hani o gerilim e, olduğunda bence yanlış bir şey oluyor gibi geliyor bana. Yani ben mesela en azından hani çok eşliysem e, ve işte kız arkadaşını bunu işte bu, bu şartlarda kabul etti, persiferini beni geriyorsa ben o denkleme çalışıyor diyemem yani mesela ve kendimi de iyi hissetmem gibi i̇şte geliyor. O zaman yapmak falan onunla alakalı. Evet hani anlaşmadan ama konuşma. anlaşma kuralları uyarız ama bir de hani hissiyat da hani birbirinin hissiyatını da gözetmek hani şey gibi. Bu e, atölyede oynadığımız bize gelen e, senaryoda <gülüyor> benim e, işte partnerim oyun partnerim. Hani ben binmek istemiyorum dediğinde ben böyle ben şimdi ne yaparım bu durumda? Tamam ben sana hissettirmem falan. <gülüyor> <Haptırmam> ben ya. <gülüyor> tamam tamam yok. sorun yok falan. Ama hani böyle konuştukça konuştukça bunu hani durumu biraz yaşamaya başladım ve hani bayağı gerilimle olabilir gibi geldi bana. Mesela ya bu bir örnek. Hani başka durumlar da olabilir. Ama sorun ama var. Kıskançlıkla nasıl başladıyoruz? Çünkü hemen ben çoğumluyum. Hepimizin hissettiği bir şey. O tek başımıza tek eşliği yapmaya ama nasıl baş ediyoruz? Ben o konudan daha, daha çok yolun başında yani çok zor baş yani. Şarkı. Girelim, girelim mi? Yolun Saat başında. Bitirme saatimiz. Birazdan bitirmemiz lazım. Yani. Ama ama şimdi ama. Ama gene de baya baya konuda değil. Konuşmak istiyorsunuz. De Aynen öyle. Ya. Bizden sonra program yapacak yok. Biraz daha uzatabilir miyiz? Sevgili Nor Radyo bize WhatsApp'tan döner misin ya? <Gülüyor> Vallahi şaka evet. yapmıyorum. Biz biraz uzatmak bu istiyoruz. Bu kıskançlık ve Gamze senin söylediğinle birleşen bir şey var aslında. bir hani Bunun üzerinden bir şey söyleyebiliriz belki diye düşündüm. Mesela şu an işte bu birlikte olduğum kişi daha önceki bir yaşadığı açık ilişkide başkalarıyla bir şeyler yaşamayı yaşadıklarında birbirlerini anlatacakları şeklinde bir anlaşmaları varmış ve bir süre sonra bunu birbirimizi kıskandırmak için anlatmaya başladık Hı. Hı. diyor. Ya, hani işte ne, ne açık, açık açık bunun farkında değildik yani bunu yaptığımızı bir süre sonra fark ettik falan dedi. Mesela bir de kıskançlığın öyle de bir hali de var falan. Hani ve yaptığın anlaşma da yine de gerilimli bir halde de gelebiliyor. Hani çok o ikincisi söylediğini bağlayan bir örnek gibiyiz. Ben de buradan bir şey. Ha, sen mi? Ben de buradan bir şey söyleyecektim. Ya kıskançlık hep şey kendime işte nehirin nehir bana bir gün neden kıskanıyorsun diye sormuştu ve ben böyle kalmıştım hmm. falan. Ve bunun arkasını biraz kovalamam gerekti. Çünkü yeterli değer görmüyorum. Çünkü yeterince çok sevdiğim seviyorum. Çünkü işte değiştirilebilir ya da Hı -hı. Ayr ayr ayr ayrıcalıklarımı kaybedebilir olabilirim falan her an. Ya da işte karşımdaki bence beni falan filan. Bir sürü başka Hı -hı. şey var. Yerinden olmak var. Evet, evet bir sürü böyle çünküsü geldi onun. Ve çünkü, yani kıskanmanın nedeni varmış gerçekten. Yani ne, ne, neden kıskanıyorum mu insan kendisine sormalıymış falan. Hı -hı. Bunları keşfettim ve şey e, bir dakika buradan bir şeye bağlayacaktım. Niye düş Niye koptu? Of. Çünkü nasıl baş ediyoruz dedi. Ha, şey tamam evet. Çünkü nehirle biz bunu Şile'de kumsalda ben oraya gittim böyle güneş. <gülüyor> kumsalda böyle takılıyoruz <gülüyor> falan. <sevgili> Aynen. <gülüyor> <gülüyor> şey şöyle kıskanmadığım durumlar neler? Onlara baktım mesela. Ne zaman ben kıskanmıyorum? Sevildiğimin sadece söylenmesi değil. Ya sana çok aşığım ama hadi hadi görüşürüz bu akşam bilmem ne falan deyip böyle, ya o şefkati, değeri hissetmediğim zaman kıskanıyorum. Yani ya da kişinin bana şöyle, herkesten şefkat değer beklemiyorum ama en azından bunu bana şey yapmış, önermiş insan. Şey, yani evet, vereceğine şey. va vaat etmiş, bunu vaat etmiş insanın ama sadece çok aşağıya şey falan ama umurunda değilim falan hani. Bu, bu olduğu zaman kıskançlık oluyor çünkü o zaman bana vermediği şefkat aslında başkasına mı gidiyor? bir Hani başkasına şöyle, bana vaat ettiği halde bana gelmiyor yani yoksa bence beş kişiye de yeterince şefkat verecek vakit var yani günde. Kaç olmayabilir çok eşli insanlar bundan bir şey desin de <gülüyor> hani şey yapmak istemiyorum siz beceremiyorsunuz falan demek istemiyorum ama um, onu his, ve mesela bu en son sevgilimde aslında böyle şu an helalleştiğimiz için böyle bütün olaylar da yeni benim kafamda mesela aslında kıskanmıyordum yani başkalarından kıskanmıyordum çünkü beni beni çok sevdiğini ikna ediyordu yani bunu görmüyordum çok şefkatli bir insan değildi ya da bana şefkat vermiyordu bir gerginlik vardı aramızda ilişkide ama şeydi yani. Evet çok aşığım yani sana hani falan tarzındaydı. Ama eski sevgilisi var bir tane ve ben o kadını öldürmek istiyorum falan. Yani asla öldürmek değil ama hani nefret ediyorum falan. Gördüğüm yerde böyle gitsin falan istiyorum ortamdan yani. Çünkü bana şunu demişti. E, o bence işte çok şöyle şöyle birisi ve ben ona aşık olduğum kadar kimseye aşık olmadı falan. Hani direkt o kıyas, rekabet. Hmm. Ha ben değersizim o zaman ben daha bir alt versiyonum falan filan. ya yani Bunları ben düşünmek istemesem de ve bütün sevgiler benim kafamda. Bana böyle bir şey söylenmese ben hiçbir zaman o eskiyi şey olarak almayacaktım yani. yani çok aşık oldu ama yürütemedi ya da yürüttü ve çok mutlu oldu ama bir şekilde bitmesi gereken bir hikaye ve bitti ki belli ki benimle beraber falan gibi yaklaşacaktım ama bu kıyas ve rekabet sürekli ortama getirildiği zaman ister istemez kıskançır pozisyonda kaldım o insanı ve hiç de kıskanmak isteyeceğim birisi değil. Bugün de hala <gülüyor> modelik <Madilik. gülüyor> aynı. Bugün de hala yani hala helalleşirken şey diyor ha biz de işte ben de bir dans kursuna başladım. İşte o da orada falan. Yani bunu niye söylüyorsun anladın yani, mı? Bunu da çok bilinçli kıskanlığı yani, şey soruyoruz yani. buradan. Niye bunu söylüyorsun? <gülüyor> yani ne gerek var? Kıskandım evet ve rahatsız oldum kıskançlık. Duygusu beni rahatsız eden bir duygu artık yani. istemiyorum. Ama karşımdakine suçum benle ilgili bir sorun olduğunu düşünüyorum kıskandığım zaman. Ama neden kıskanıyorum dediğinde evet evet evet. Bunu niye tövbe kalamaktın? Ama sen niye kafanı salladın? <gülüyor> Bana doğru. Böyle yani hani ya o kızla bir, şey bir şey var hani genel olarak hep şey deriz işte kıskanıyorsan bu senin işte özgüveninle alakalı Hı -hı. bir şeydir onun üzerine çalışman lazım hani seninle alakalı meselelerdir falan filan. Evet belli bir ölçüde bu doğru. Ama mesela şöyle verdiğin bir örnekte hayır evet. bu senin özgüven problemin değil. Bu senin kendinle olan bir problemin değil. Yani e, haklı olarak kıskanmışsın aslında yani sana o, o kötü duyguları hissettirecek dışarıdan bir tetikleyici bir şey gelmiş. Evet. Durduk yere kendince kafanın içinde yaratıp kendi özgüven sorunlarını açığa vurmuş falan gibi bir şey değil. yani hani o yüzden, Hangi durumda kıskandığımızda biraz işi değiştiriyor evet, evet. herhalde. Evet, sen bir şey diyecektin biz. Ben senden laf alayım. Kıskançlığa dair. Yok, hayır. Son. Benden laf almadı da şey... Ya bu arada yakalayamıyorum. Her şeyi söyleyecek bin tane şey geliyor. Tamam böyle aklıma geliyor da... Bir gün sadece sana radyo yapıyorum. <gülüyor> hayır, çok güzel akıyor. Çok güzel akıyor. Her biri bir şey çağrıştırıyor. Ya şimdi kıskançlık için... tam ben e, özgüvensizlikle bağdaştırmıyorum doğrudan... Ama kişinin kendisiyle çok alakalı olduğuna inanıyorum. Ve şey var yani kıskanmıyoruz ben kıskanmıyorum falan gibi böyle büyük bir laf edemem. Kıskanıyorum tabii ben de kıskanıyorum herkes gibi. Ama orada işte kendine iki kere insan bir şeyleri sormalı. İkincisi de hani Hüman'ın söylediği yerden şey var. Şimdi elinde bir veri var tamam mı? Hani gerçekten sen bir şeyleri kıskan diye bir şey yapılıyor karşında. İşte ben dans kursuna gidiyorum o da orada. Hı hı. Yani iyi çok güzel. Şimdi bak durup orada mesela ben partnerime gerçekten bunu yapıyorum ve şey diyorum yani birincisi zaten en baştan ben o hukuku kurmuşumdur. Ya yani hukukla ilgili neyse işte ben onu bilmek istiyor muyum istemiyorum. muyum? Buna şey yok orada... yok onun için demedim. Onun için demedim. <gülüyor> Bu onun içine girmeyebilir diye söylüyorum. Ya en baştan bir kere konuşmuşuzdur. Ben onu bilmek istiyor muyum istemiyor muyum? İstemediğim halde söylüyorsa ben orada tamamen benim bir hakkımı böyle ya beni zedeleyen bir şey <gülüyor> neden yapıyorsun derim. Orada ne yaptığının yani ne yaptığının olayın değil de Olgunun kendisine takılıyorum. Ya ben bunu duymak istemiyorum. Sen bunu neden belirtiyorsun? Bir dans kursunda işte Türkiye'nin işte veya dünyanın şöyle en iyi hocası var demiyorsun da eski sevgilim de orada. Ay. Hani bunun nasıl bir önemi olmalı? Ya Niye ben de bu, bunun bende? Mesela böyle evet, hangi şey? <gülüyor> mesela hani şey bunun bende nasıl bir önem atfetmesini istiyorsun ve bunu neden hmm. istiyorsun? Hani bir gerçekten şey o, böyle. Başka Durup, bir şey sorguluyorsun evet. Hani böyle bir kıskanmaktan ziyade bende de Buna de niye ihtiyaç var? De. Mesela kıskançlık bence ilgi ben isteğiyle hmm. alakalı. Ya yani bir daha doğrusu birinin kıskandırma hareketi evet, ilgi isteği. Çünkü şey beni kıskanıyor. Ya yani atıyorum bir önceki ilişkimde benim e, sabit olarak görüştüğüm iki ayrı kadın daha vardı. E, ve şey işte onlarla olan ilişkimi kıskandığı için evet konuşmaların arasında söylemek istediğim şeyleri de çıkartıyorum şimdi bir sürekli şey diyordu işte ben de birileriyle görüşeceğim böyle bütün işte uygulamalar işte date çıkmalar falan Ya da tehditkar de bir şey ya yani. bu bence şu şöyle bir şey birincisi çok eşlisin çok eşli biri olsan olabilir bu her zaman rastlanan bir şey değil uyumsuz olur asla karşına o kişi çıkmaz bilmem ne bilmem ne birine aşık olursun ve ömür boyu onunla da gidebilir senin çok eşli olup olmamanla alakası yok. Yani çok aşklı olup olmamanla alakası yok. Çünkü karşılaşmazsın ikinci biriyle. Uh -huh. Ve olmaz yani. Bir tek o olur mesela. Bunun ama şeyi de yok. E, net bir şekilde e, ne denir ona? Teminatı da yok. Bu var. Ve şey e, ben mesela işte ben çok eşliyim, çok aşklıyım deyip de bir çaba içine girmeyi mesela şey bulmuyorum e, gerçekleştirilebilir. ya yani sen birileriyle birliktesin, senin hayatında iki kişi var, üç kişi var. O zaman ben de yapacağım. Yani niye kendi böyle bir şey zorluyorsun? Çok eşli olsan aynen. da olmasın. Evet, mesela bu komik. Evet, evet. Ama burada hmm. şey hak, yani hak gözetiyor. Hmm. Hani şey bayağı komik bu bu arada. Çünkü mesela atıyorum ondan önceki ilişkimde de biz çok eşliydik. Ama benim yoktu yani partnerim. Kimseye karşı bir şeyim yoktu, kimseye yükselmiyordum vesaire. Ama işte sevgilimin Vardı ve onun hayatında insanlar da vardı. Mesela ben buradan hiç şey düşünmedim. Ya yani Onun iki tane görüştüğü insan var. Benim yok Allah kahretsin ben kişiler şeyler boş. yapayım falan. <gülüyor> hani böyle bir durum değil bu. Bence buradan kurmayalım çok eşliliği, çok aşklılığı da. Evet, ee, sonrasında şey Pardon. yok. <gülüyor> şey var. Yani şimdi kıskançlıkta da ben niye ilgi istiyorum? Bir, bunu bir sorgulamak lazım. İkincisi de ya, o ilgiyi niye böyle almaya çalışıyorum? Kıskandırmak üzerinden. Çünkü hani yine... Ee, yani sağlık çok sağlıksız. Mesela ben ilgi istiyorsam başka türlü istemeliyim bunu. Kalkıp da ona Bak işte ben de bununla birlikteyim. Ben de şununla birlikteyim. Yani Şurada da şu var. Karşı gibi yaralayacak bir yerden değil yani. Bir de çok gereksiz. Yaralamaya çalışır Zincir bir yerden lazım yani. ya. ya bir de hayır kendinle ilgili çok böyle şey. Kim bu ee... insan gömdük burada. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ne yaptı bunu? Ya o bence biraz şimdi bir şey söyleyeceğim. O bakımı ediyorum. <gülüyor> ben ben havaya bakıyorum. Eski benim eski ben sevgilim. Benim eski sevgilim. Tatlışım. Hmm. <gülüyor> minnoşum. Çok sevdiğim o insan. <gülüyor> Yani böyle gayet ben başka biriyle birlikteyken bütün gecelerimi bana zindan etmiş bir insan yani. Ve böyle defalarca o zaman kapalıya dönelim. Bak istemiyorsan hani iyi gelmiyorsa ben bunu okeyim deneyelim. Yapalım. Onu gurur meselesi yapıyor herhalde. Hayır gurur mesela. meselesi değil. istiyor İstiyor. Hayır yani açık olsun ve hala çok eşli olalım diyor. Ama o zaman mesela orada da şey yani hani niye bana bunu yaşatıyorsun her seferinde bütün böyle gecelerce saatlerce falan sen oradasın biliyorum şu bu falan niye yaşatıyorsun mesela. E istiyor mu bu sorunu çekiyorsa istediği kısım ne? İstediği kısım ne biliyor istiyor. musun? Evet kendisinin ha. çok eşli olması. <gülüyor> <gülüyor> ama sen evde oturmayın da şu. <gülüyor> <gülüyor> oldu. <Yok ya. gülüyor> bu arada tam tersi çok çok ama. Çok, çok <gülüyor> oldum, Aa, oldu. Çok güzel oldu. Misal oldu bu. Abi. Abi. <gülüyor> Bak sonra çok kötü <gülüyor> düşeriz <yani> buradan kavga <gülüyor> <gülüyor> Yani kavga edemeyiz. Kavga, <gülüyor> <gülüyor> kavga edemeyiz. Twitter'a şu an mesajlar. <gülüyor> <yani. gülüyor> Telefonları bak <gülüyor> istersen. Tınar. Felaket şey. Tınar. Açıklamalarca falan. Ya yani hayır canım bu bu, bunun üzerinden mı? bu bir haksızlık yani. Orada benim yaşadığım hiçbir an ya yani şu an mesela saatlerce bana sen niye ordusunu öyle görmedin diye kimse söyleyemezse. Sonuçta burada programım olduğunu söylediysem ya program derken işte bir şey planlamışsam söyleyemezsem o dorda onu yapamazdı ya. Yani bu kadar ne sevgilim olması bir şeyi değiştirmiyordu aslında hani biraz da. Tabii ya ki. tabii ben onu ya hani aman umursamıyorum kırarım onu falan gibi bir yerden de söylemiyorum tabii ki. Ben o geceler boyunca onu zaten kırmamak için elimden gelenin yaptım ama bana yaşattığı şey de ortada hani o özeleştiri versin. Hı hı. Mesela. Ya yani, o hissettiği duyguyu ben hani anlayabiliyorum. Ben aklı de. uygun ama hani o duyguyu işte sana yansıtmayıp kendince halledebilmeye çalışması lazım veya en azından sen o gece dışarıdayken istediği kadar işte çıldırsın, hepsini kötü hissetsin kendini. O geceyi sana zehir etmeyip sonra görüştüğünüzde e, dertleşebilir bulunmayabilirsiniz. Mesela ilgili evet yani kötü hissettim Ben bunu evet. işte bu süreci zor yönetiyorum kendi evet, içinde evet, falan. Evet, evet. Hani o o ayrımı yapabilmek önemli. Yani işte sınırlarını bilmesi önemli insan orada. Neyse biz çok konuşuyorduk biliyorduk ama yine de oluyordu bu arada. <gülüyor> ya O kişinin kendiyle Aa, ilgili bir, evet. bu süreçler gerçekten biraz bireysel ilerliyor bence. Evet. Birini kıskandırma isteği de kıskanma isteği de ilk kendinden çıkıyor. Yani evet. hiç karşı tarafla alakası yok değil ama kendinden çıkıyor. Ve ben hani atıyorum ya birini kıskandırmaya e, ihtiyaç duymuyorum. Yani ne üzerinden o, nasıl kıskandıracağım onu falan. Hani komik buluyorum hatta. Ve onun da kendiyle ilgili aslında böyle bir alanı var. Ve bunun seninle paylaşırken bulamadığı bir yol var. Kıskançlık üzerinden yapıyor. Hani orada oturup birlikte şunu eğer karşılıklı birbirimize değer veriyorsak şey sormak Ölüyüm lazım. Hani, yani, niye neden bu yolu seçtik? Başka bir yolu yok mu bunun? Aslında bunun altında ne var diye birbirimize sormak lazım. Ya yani Hep bir anlama çabası olmak zorunda herhalde. Anlamak biraz da şey de var ama kendine kurduğun bağlantı da çok önemli. Yani insan genelde yani ben mesela hem şu an düşünüyorum hani ne zamanlar işte kıskanıyorum falan. Kendimden uzaklaştığım zaman aslında kendime daha daha yani içime daha yakın olduğum işte daha da böyle hani, hani. tam hissettiğim zamanlarda mesela hani böyle duygularım yani çok yoğun yani mutlaka hani hiç kıskanmıyorum diye bir şey diyemem hani ama hani o kadar değişemiyorum çünkü benim zaten meşgul olduğum evet. yapmak istediğim bir sürü şey var Hı. falan işte hani böyle kendi hayatımda hani e, meşgul oldu, olduğum bir sürü şey var. E, duyumsadığım bir sürü e, his var falan filan. E, öyle olunca hani bir başkasının işte duyumsadığı, deneyimlediği şeyler hani benim böyle bu kadar çıldırtmıyor yani. Hani çünkü hani ben de dolu doluyum falan Hı -hı. ve ben de içimde bayağı hani keyfim yerinde. Ama kendimden uzaktıysam eğer biraz daha böyle hani yani geç, geçmişte çok kıskandığım zamanları hatırlıyorum. Hı -hı. Evet ya yani o dönemler benim için bayağı patolojik geçmiştim. Geçmiş yani. Hı -hı. Şu an bakıyorum hani ne yapmışsın ya. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> yani yani saçmalama falan. <gülüyor> Neyse insan saçmaladıkça saçmalamıyor. <gülüyor> <gülüyor> Ay o zaman bir şey ekleyeceğim böyle bunun altı çok doldurulur ama ferdiyet duygusuyla bağdaştırıyorum yine bunu. Hmm. Hayatımdaki birçok şey ferdiyet duygusuyla bağdaştırıyorum yani kendini neyle gerçekleştirdiğin nasıl gerçekleştirdiğin. Başkası üzerinden kendini gerçekleştirmezsen <gülüyor> ne evet. başkalarının evet. sevgili sevgisiyle kıyaslarsın. Ya yani mesela ben ona doğru olan sevgimle zaten ölçüyorum. Ben ona doğru sevgim azalırsa, yani bir şey, bir şey zedelenirse, bir şey olursa o zaman mesela kötü hissederim. Partnerin başkalarını ne kadar seviyor, nasıl seviyor falan diye onu sormam mesela. Kıskançlık da öyle bence. Hani tamamen kendimizi nereden var ettiğimiz, neyle var etmeye çalıştığımız, neyle gerçekleştirdiğimiz falanla ilgili gibi. Hani ama tabii bunlar çok böyle üst, yani genel şeyi kapsa en kapsayıcı cümle oldu ama bence biraz böyle yerlerden kurmak lazım. Bir şey daha aklıma geldi. Onu da ekleyeceğim. <gülüyor> hani niye bu, niye gözüme açayım? bakıyorsun? <gülüyor> Hayır ya. <gülüyor> ben bir şey söyleyecek bilmiyorum <gülüyor> galiba. <gülüyor> değil mi? Onu da ekleyeyim öyle söyle. O, o, o da var tabii de. Konusu geçti bunun. Çünkü aklıma geliyor sonranan. şey e, Bu hani ilişkileri birbiriyle kıyaslamayı falan konuşuyoruz ya. Şimdi orada e, hep nicelik sorguluyoruz ya. Hani ne kadar. Oysa ki bence ilişkilerde ne kadarı nasıl değil de şöyle seviyorum şöyle, yani şöyle aşığım demek hani eskiden bu kadar aşıktım buna daha çok aşığım falan demeyi bence yok eden bir yerde hani ona şöyle aşıktım yani o başka bir biçimiydi hani Nasıl ama anahtarlık işte şey bilmem hikayesi gibi, gibi evet benzer, benzer bir metafor hani şey yani ona böyle aşıktın ona öyle seviyordun ama bunu böyle seviyorsun ona böyle aşıksın hani şey o zaman şey olmuyor hani böyle işte yine bir yüksekte alçakta muhabbeti falan olmuyor bence Peki burada kıskançlık ve o karşılaştırma falan deyince işin biseksüellik tarafıyla ilgili Klişe kli, klişe muhabbeti de sorayım mı, yapayım mı başımıza? Evet, Herkesin ya başına, hani biseksüel olanların ya başına Yapadayım. gelmiştir ya duymuştur. <gülüyor> Mesela işte bu ıı, erkek partnerimden işte erkek olursa daha çok kıskanırım. Kadın olursa daha az kıskanırım. Bir lezbirin olarak Gülüyorum cevap hanım. veriyorum hayır. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Çok hep bunu şey yaptığını söyledi. Hani korkum, işte hani kıskançlığımızı konuşuyoruz falan. Hani bir noktada anlıyorum neden böyle düşündüğünü söylediğini. Küçük Ama hani işte bu... Ol, olmamalı ya, falan ne diye düşünü düşündürüyor Hı. tabii erkeklik hani, ay kızım erkeklik an. ya bence de yani ya hani, böyle deyip geçmek de sorun O edelim zedelenip zedelenmemesi de. gibi bir yerden değil de şeyden gibi hissettim ben onun hani başka bir erkekliğiniz edelendiği için de böyle düşünüyor olabilir de Hani bu verdiğim örneklerin bana düşündüren cool şey oldu. Farklı. Ha cool farklı. Hani bir erkekle yarışabilir çünkü o da erkek ama bir kadınla zaten yarışamaz. Başka, Başka biri şey yarışıyor ki ona. zaten. İşte o kıskançlığı konuşurken kendini Hı. karşılaştırma konusunda. İşte evet. Hani yani mesela bunu hani... olduğunu varsayan bir yerden konuşuyorlar. Peki nereden var? kıskanıyor? Yani yarışabilmesini çok özür dilerim. Hı. Yani senin sevgilini ve onun evet senin sevgiline görmüyorum. görmek istemiyorum ama bu tür durum hani onu tam tanımıyorum. Sana Hı. da senin yargına da güveniyorum insan yargına ama hani şey. Penisimiz yok diye mi yani? Ya da penisi var diye mi? Nasıl bir kul var farklılığı var ki ben algılayamıyorum yani. yani. İşte, bu arada boğumun açıklaması değil. Büyük ihtimalle evet, öyle, Sen öyle düşün gibi evet. bir uh, algım oldu. Yani işte o başka bir şey. Kadın başka bir şey, erkek başka bir şey gibi <gülüyor> bir yerden galiba. Hani, i̇şte hani nasıl, ne tür bir kendi şey? erkek ve bir erkekle erkek erkeğe yarışacak hani ama şey, bir kadınla top, top, tabi, yarışır, kadınla, yani, yani. kadınla farklı yani. Öyle evet, kafasına kadın kadına kadın sevmek ayrı bir şey erkek sevmek ayrı bir <gülüyor> şey <gülüyor> Hayır, arkadaş, ama Oradan yani. De, ben de yarışırım onunla vallahi diyecektim. <gülüyor> <gülüyor> Sevme sen... biçimimiz karşımızdakinin kimliğiyle bağlantılı ya hani mesela sanki sen onu Hüme olarak Pınar olarak falan sevmiyorsun da değil mi? Yani evet, senin, olarak, adına, senin sevme biçimin yokmuş gibi tamamen onun kimliğiyle alakalı erkek sevmek başka bir şey kadın sevmek başka bir şey cinsiyetsiz birini sevmek başka bir şey o yüzden hangisinin nasıl kimliğinin yaptığı falan böyle bir şey yok yani. Sen orada neyle aldatıldığına bakacaksın yani. Sana neyin söylendiği, neyin yapıldığına falan bakacaksın. O öyle erkekli <gülüyor> yani aldatılısa şey daha çok üzülürüm falan. Böyle bir şey mi oluyor? Şu an düşmüyorum. O zaman nezbiyen de yoktur yani. <gülüyor> <gülüyor> o zaman <gülüyor> nezbiyenin tanımı nezbiyen ne? Kadın kadına aşksa. Evet. Ve biz insanları seviyorsak o zaman kimse kendini nezbiyen de diyemez bir yerden. kafam ben biz Ayşeleri Fatmaları Hasanları <gülüyor> falan ediyoruz şu an. <gülüyor> tek tek, yani of. sevdiğimiz şey o kişinin kim olduğuyla ilgiliyse ise sadece Hı -hı. cinsiyetten tamamen bağımsızsa, bence de öyle teorik olarak. Hı -hı. Teorik olarak bence de böyle bu arada. Hakikaten ben severken tek tek insanları sevdim. Hayatında her cinsiyetten insan oldu. Ama e, işte biz bir hak çizerken mesela kendimizi ezbiyen diyorsak, insanların ezbiyenlerini tanıyorsak, Mesela, o zaman kadınlar niye sadece kadınlara seviyor? Soruyorum. Madem bazı kadınlar, bu Ben şşş şak sanıyoruz Ya ben, ben, <gülüyor> <Ne> sanıyoruz <gülüyor> yani. ben artık bunu, bu sorunun cevabına şey diye cevap veriyordum. İşte yani benim için de cinsiyetler yok. Benim de erkek partnerlerim oldu. Ama hiçbir zaman erkek beden, bedenini, tamam mı? Bu, ama penisten bahsetmiyorum yani. Hani ne yazık ki o lanet biyolojik determinist, iğrenç, fizyolojik farklılıklar yüzünden, biyolojik işte ve fizyolojik farklılıklar ve böyle çok karar veren, her şeyi değiştirdiği varsayılan farklılıklar yüzünden. Gerçekten erkek bedenini... Soğudum. Ben soğudum, evet. Yani erkek bedeni bana, yani her ne kadar cinsel organları ve o cinsel organın performansı bana seksi geliyor olsa da, Gerçekten erkek bedeninde benim için artı bir arzu erkek şah, ben, yani. o yüzden şöyle cevaplıyordum. Evet yani ben feminen performansına aşınıyorum. O yüzden penisi varmış bilmem neymiş, sakalıymış bir şey ya da erkeklikle atfedilenin bütün o dış görün fenotipik özelliklerin hepsine sahip olup da feminen bir performansı varsa hani o zaman bu benim için benim için o çekici hale gelir diyorum. Ama mesela hiç böyle çok feminen performansı bir erkekle birlikte olmadım. Yani cinsel bir yerden kodluyorum bunu birlikte olmayı da. Ve artık şunu kabul ediyorum. Ya arzular yani, ya çok hani biraz öte marjin bir yere çekeceğim de yani. bazısı da üstüne işenmesini iş seviyor yani anladın mı? Hani o zaman yani o çok nasıl söyleyeyim? Sen sevmiyorsun mesela anladın mı? Bunun üzerinden bir yepyeni bir sallıyorum. salladım Anladım anladım. Arkadaşlar şey sallıyorum patavansızlık yapmıyorum. Yok, hani. yok, bence sıkıntı, ya bu çok anladım. erotik böyle şeyler ya arzuyla ilgili şeyler ya yani ve ben şunu keşfettim evet kadınlarda bulunan bazı özellikler benim erotik nesnelerim yani benim erotik olarak arzuladığım, haz aldığım şeyler. Artık Hah, bunu kabul ediyorum yani. yani. O yüzden olarak. olarak. Ama Hı -hı. o zaman böyle tanımlarken mesela ki ben bunu biraz performatif haller falan diyorum yani işte his taneti. İşte her zaman performansa değilmiş yani. Gerçekten bunu çok böyle ıh bir yere taşıyacak olursam yumuşak ten, meme falan anladın mı? Hani bu burayı götüreceğim yani. Ben de ben de bu haz nesnesi ya. Yani ne yazık ki yani hani Yo bence ne yazık ki durum yok. Hiçbir hal ha. için ne de, Eğer böyle şeylere gidiyorsak mesela birileri kendine nezbiyen dediğinde ay ne demek nezbiyen demiyorsak ha -ha. o zaman birilerinin kadınları sevme ve erkeklere sevme halinin ayrı şeyler olabildiği an kabul edemiyoruzdur. Dolayısıyla biz severken de sadece kadınları ve erkekleri sevme haline de okeyizdir. Ha evet. Az evet an onu on okeyiz, o çalıştım. Aslında okeyiz ama mi mi, an ne? Yani. Evet, ben sevgilimin söylediği şeydeki problem şu. Ben kadınları ayrı seviyorum, erkekleri ayrı seviyorum. Bu ikisi arasında ayrışımı yapıyorum diye bir Tanım yapmamışım kendime. O kendince bu tanımı yapıyor. Hı hı. Ben e, ben zaten çok problemli söyledim. Pro onun söylediği oradan de, dolayı problem, problem Kendi yönelim. Seninki de şu şey, empati kurulmuş yani, işte. Yani onunkini süper homofobik süper sıkıntı buluyorum. Çok erkek filan da buluyorum. Erkek okulusu hepsiyle ilişkili buluyorum. Bizim söylediklerimizle onun söylediği arasında bir bağın ortasında bir yere şey yapmak istedim aslında. Hı hı. Yani on, o durum direkt olarak bize bunları söyletirken arada böyle şey bir soru işaretini doğurmaz mı? Ya işte ben sürekli orada gidip geldiğim için buraya böyle kustum resmen. Yani ben kendime lezbiyen dediğimde çok iyi hissediyorum ama ben cinsiyetsizim ve hiçbir zamanda şey olmadı. Bir cinsel organ tarafından belirlenilmiş dışarıdan belirlenilmiş cinsiyete aşık olur bir halim yok. Ama ben niye kadınlara, kadınlara beyanlı kadın olanlara gidiyorum yani? Anlatabiliyor muyum? Madem böyleyse E diye. Madem böyleyse değil ve bunun içinden çıkamıyorum. Ama bu herhalde... E, bu onun... bir, kendim için bir cevabım var. Oh. O kadınlar o kadar güzel ki. Hani <gülüyor> <düşünmüyorum>. <gülüyor> Gerçekten sıra gelmiyor. Geçen gün birkaç arkadaşla <gülüyor> konuştuk bunu. Yani... 10 kere daha bir örneği vermişimdir. Yani 10 tane kişilik bir adada olsam, bunların bir kısmı kadın, bir kısmı erkek olsa, çok tutmayan bir iki kişi hariç hepsine yani 100 yıl kalsak orada hepsi birlikte olur mu zaten? Yani, ama evet. kadınlar dünyada bitemeyecek kadar çoklar ve güzeller. Dolayısıyla adam az da gelmiyor. Benim adada da büyük. <gülüyor> evet yani, koskoca bir küre yani. aynı. Yani, bir kişi sıra gelmiyor. Bu yoksa ama bambaşka bir şey denk gelir, bir şey. Başka kuş türü Bir gün bir adamla olurum, o olma haliminde. Bu cümleleri kurmayan herhangi birin olma ihtimalinden daha düşük olduğunu, yüksek olduğunu düşünmüyorum. Bence herkes için geçerli, kimisi kurmuyor sadece. <gülüyor> <gülüyor> bunu. Hani ger gerçekten bu çok eşlik şey durumuna dönersek eğer. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Lesbianliğimizde <gülüyor> oynamayın. Gerçekten hani e, diyelim ki böyle e, bir ya hani bir erkek bayağı şey kadın sevgilide e, şey yaratabiliyor ya hani e, kriz yaratabilir bence hani ne o işte penis mi çekti <gülüyor> yoksa falan <diye. gülüyor> Ya da ne bileyim hani bir erkek için de aynı şekilde. Belki bir erkek biraz daha şey yapabilir. Hani başta küçümseyebilir gibi geliyor. Hani kadınlar ne yapıyorsunuz kadın i̇şte falan diyebilir Hani olmuş. gene de hani şey e, bayağı ö, kriz yaratabilir diye düşünüyorum. Bu. Aynı. Daha bir kriz Anladım. yaratabilir. Hani. Evet, ya, bu yani zaten o normalde şey bence de, çok kişi hani, kriz yaratıyor da e, genelde. değerlendirip hı. neden öyle düşünmüş türü bulabileceğimizden de bulalım diye değil de hani genel olarak o açık ilişki meselesinde hani bir cinsel ya da panseksüel bir partnerin oluşunun getirileri e, ne bir gelecekten yani. yani. geliyor yani. geliyorum geliyorum geliyorum dur ha, dur ha, ben ben benim. bak evet. ha, tamam, tamam. Söy Peki, ben, ben söyleyeyim onu ben sana söyleyeyim. Seni Bil, dinlemiyordur zaten. Gömemin neyse gayet böyle açık ilişki femin yanlış anlaşılışı erkekleri ortaya alıp gömüyoruz Matine Ama ne yapıyormuşuz <gülüyor> yanlışlıkla? <gülüyor> Ayı pok olmuş. Tam tersinden örnekleyeceğim. Gayet böyle birlikte olduğum lezbiyen bir kadın. Deli gibi aşığım vesaire vesaire açık ilişki yaşıyoruz. Ve bana kalkıp da tamam kadınlar olsun. Hani bu bir açık ilişki ama erkekler olmasın dedi dım dım. Oh, dım evet. Aa, koymuştum. doğru benim de bir arkadaşım Mesela. Ya ben bunu çirkin buluyorum. Niye şey ama ben mi? kendi kendine çekici bulmuyor o yüzden. Yok. <gülüyor> <sarkı gülüyor> <sarkı gülüyor> <sarkı gülüyor> <gülüyor> Bundan çok eğleneceğiz şey hocam. Şeyler için yoruldu ona falan Hayır hayır. Yani. Tavsiye etmiş. Bunarcığım gerek yok <gülüyor> erkeklere. <gülüyor> Şeyler. Kendisi tavsiyedir. kendisi böyle e, golden eşbiyen dediğimiz <gülüyor> erkek golden bir bir erkek asla birlikte olmamış. O işin şakası ama ...gayet böyle... ...gayet yani, kadın, sadece kadın... ...sadece kadın... ...sadece kadın diyen... Golden ...bir lezbiyen... Şey demek, hiç evet, ...Golden... <gülüyor> mesela bakın burada da... ...kim demişti sen mi önermiş... ...birisi önermişti... Bu. ...bir hiyerarşi var mesela... ...Golden hani altın... Aynen. ...mesela altı gümüş... ...bakır Aynen. falan... Aynen. ...hani erişime az bulunan bir şey... <gülüyor> ...falan gibi da bir şey... <gülüyor> <Aynen>. mesela, <gülüyor> ...mesela tahta <gülüyor> lezbiyen falan olsa... ...mesela daha iyi yani... ...hani biz hepimiz <gülüyor> başka bir şeyiz... ...ama <gülüyor> o da tahta falan... Ne <gülüyor> ...değişik bir şey... ...başka bir şeyi paylaşmak istedim... ...neyse... ...şey... Neyse işte kendisi gayet de penis seven ve erkek bedenini seven bir lezbiyen mesela. Benden daha çok. Ha bu sıkıntılı bulduğum için söylemiyorum bununla. Neyse. ve hatta erkekler erkeklerle, erkeklerle birlikte hmm. olmak istediğimde sürekli söyleyen bir lezbiyenle birlikte oldum. Ve bana Allah açık Allah. ilişkimde dedi ki kadınlarla ol ama erkeklerle olma. Ne demek lan? Sen nasıl karışıyorsun buna? Bu bir açık ilişki ben istediğimde olurum. Üzerinden kuruyoruz bunu mesela. Ya böyle hani ben bu hmm. cinsiyetçi, bu sinir bozucu durumu öteliyorum yani. Bu çirkin ve bunu yapamazsın. Beni kısıtlayamazsın. Mesela bugüne yani bu bir açık ilişki ya da bu çok, çok eşli bir ilişki. Okey. Ama sadece esmerlerle birlikte olabilirsin, karışınlarla olamazsın. Pardon. <gülüyor> Ay, şöyle nasıl yapacağım Şans onu? Okay Çünkü ben esmer falan. Okay. Ben değilim işte mesela. Ha, ama sizin sözleşmeleri sözleşmeler. İki tarafın orada da hem fikir olması lazım. Ama böyle bir şeyi ben asla asla dünyada hem olmam yani. Canım, şöyle bir Ya ben şeyi yaşamıştık. anlarım hani ya yani anlarım derken hani şu olabilir bu olabilir hani şu şey, şu ıı, normlarla öğrenerek büyüdüğü için e, bu buradan doğru düşünerek bu sonuca çıkmıştır falan gibi mantıklar kurabilirim ama kesinlikle dediği gibi kabul edilebilir. <gülüyor> hani tamam o zaman ben kadınlarla birlikte olayım sadece erkeklerle olmayayım sen buna arası oluyorsun ya da tam tersi hani böyle bir şey kabul etmemişsin. Tamam, işte sen de o zaman çok, sadece hani, erkeklerle ol ya da sadece kadınlarla ol falan. <gülüyor> o zaman sadece <gülüyor> kola kol iç her zorluyor falan <gülüyor> diye. Zorluyor, zorluyor. Yani Ayran iç. Falan. Ben onun şöyle bir <gülüyor> versiyonunu duydum ama biraz anlaşılır buldum onu çünkü e, mekan Biraz belirleyiciydi orada. Bir sevgilimin e, İstanbul'da olmadığı zamanlar evine ara ara gidip kalıyordum. Hem taksisine yakın olduğu için geceleri gitmek kolaydı. Pari yatağımda yatma be! Ay yok, yak dedi. Dünya tatlısı bir insandı. Ya. ya bak ne güzel oda, bak burada oyuncaklar çekmeceye çıkıyor. <gülüyor> yasak yan, anahtar al diye. Ee, ama şey diyordu ama bu eve hani seviş yani git ben yokken gel takıl ne yapıyorsan yap ama erkek gelmesin ya yani herhangi bir gelmedi. Bu yatakta erkeklerle sevişilmesin diyordu. Kadınlarla sevişmenin okey mi? Okey canım. Bak burada Eşim oyuncaklar mi? falan diyor. alan anahtar. Al oyuncaklar. <gülüyor> <gülüyor> Ama e, erkeklerle olmasının öyle bir sınırı vardı onun. E, o kadar şey sunulduktan sonra bence herhangi birinin herhangi bir sığını sen okey sen. Okey olabilirsin. Benim için problem yok. Ama zaten o sırada hayatımda hiç adamlar yoktu. O, hiç olmamaya başlamıştı. <gülüyor> belki ondan da bilmiyorum. Ya bir de şimdi kendi evi ya. Hani o ilişki evet. kendi yani evet de kendi evet. bulunması belki biraz daha kabul edilebilir olabilir. Ben mesela kadınlarla olan için yapamam. Git, nerede yapıyorsan yap. Ben böyle birebir bunun parçası olmuyorum. Çünkü üstüne bir şeyler kurabilirim ve kurmak zorunda kalmak istemem mesela. Yaşa takıl gel derim diyorum dedim. <gülüyor> <gülüyor> İşim var. E tamam. Acaba şarkı mı girsek şarkı artık? Iş. Bu arada konuştum Süper. ben. 11.30 de. devam etmek istiyor muyuz? Durun mu diyorlar. <gülüyor> Yok, hayır hiç demiyor aksine Biz geç devam baş... Edin, efendim, devam edin, patladı falan. <gülüyor> Ateş. <gülüyor> <gülüyor> Edebilir miyiz dedim ha Nasıl isterseniz keyfinizi, <gülüyor> <gülüyor> nasıl isterseniz... <gülüyor> o zaman bir şarkı verelim, sonra karar çir. verelim. Evet. Şimdi devam edip etmemeye. Ne diyorsunuz? Siz söyleyin, ha. ya ben devam edelim, edelim. Bir mi? Bir de bisikletin var, toplu taşımayla alakamıyorum. Yani, şey... Sen bisikletine mi döneceksiniz? Pardon, bu şey başka zaman konusu. Şey, yani ben yazdım ama dönüş alamadık. Neden böyle yapıyorsunuz? ya Özelden öyle Pınar yalan söylüyor demek de olmuyor. Bizi, kalalım mı gidelim mi diye biz bize bir şey söyleyin. <gülüyor> Ay kimse gidin demez. En fazla radyoyu kapatır. Yücezik <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> yanıtı ne kalın demek. De biz zaten dinlemek isteyenleri duymak istiyoruz. o zaman. <gülüyor> zaten dinlemek isteyenleri biliyoruz. <gülüyor> o değil de mesela siz Çıkamadın. kıskançlıkla nasıl baş ediyorsunuz yazın bize. Bu şey, evet. sigara arasında biz de işte falan. Tamam bunu ben sorur olarak da yazıyorum. Hadi öptüm bay. Kilit oldu. Ses lan. I just want to make you Bilir bilir. Seks, seks mi? <gülüyor> <ya>. Seks mi? <gülüyor> İnatla seks. <gülüyor> çok bastırdılar bize. <gülüyor> Evleneceğizler. Ay artık var mı? Ya bir de bir şey diyeceğim. Telefonlarımız var ya. Ya şey değil değil mi? Hani böyle konuşuyoruz konuşuyoruz. Ben bunu sürekli söylemek istiyorum. Bunların hepsi bir ilişki biçimi. Herkese iyi gelen şekli farklıdır. Hani çok eşliği savunan bir yerde durmuyorum mesela. Hani zaten ama bunu böyle defalarca söylemek istiyorum öyle eşlik işte. De istedim, evet yani. evet tek eşlik de öyle. Yani herkesin sevdiği başka biçimi var aşkın işte ilişkinin vesaire. Bu tek eşlik, çok eşlik, çok aşklık işte ya da başka benim bilmediğim bir sürü bin, bilmem ne kavram. Hani hepsi birer ilişki biçimi ve nasıl ilişkilendiğiniz sizinle ilgilidir. Hani öznerdir falan. Evet. Sadece biraz bu kavramları da böyle sorgulayıp bi, bilelim, öğrenelim, konuşalım falan diye hani bu Tüm bütün derdimiz. Yani. Evet evet. Bunu da tekrar etmeyi istedim çünkü işte Arada sıkışmayalım şey. oraya, hani sıkışmayalım çünkü atıyorum ne kadar ne, bak şimdi çok kötü başladım pardon ne kadar değil kendi sorgulamış olsa da tek eşlikle mutlu olan ve öyle yaşayan insanlar var doğal olarak hı hı. işte e, ne bileyim çok eşlikle mutlu olan insanlar var çok bazen eş, biriyle bazen biriyle evet bence. evet yani bunların hepsi hepimizde farklı şeyi ola ediyor olabilir bu böyle ama bir yandan tüm bunları öyle konuşmaya olan ihtiyacımız niye bizim böyle İlişki gibi ilişkilenmiyor dünya bu meselelerle. Ee, Zorunu tek eşlikle yatmasının olduğu bir dünyada yaşıyoruz. Hı hı. Tek eşliği olmayan bütün ilişkiler için ahlaksız. İşte ne bileyim insanları önemsemeyen, bağ kurmayan falan gibi bir sürü bir sürü bir sürü suçlamaya maruz kalıyor insanlar. Dolayısıyla yine işte aynı şey gibi e, eşcinsellerin kurtuluşu, LGBT'lerin kurtuluşu, heteroseksüalleri. Heteroları özgürleştirecek diyorlar ya bazen. Bir saniye lütfen. Ne oluyor? Kulaklığı mı istiyorum Kusura Anlamıyorum. Beş dakika. Ben yayından çıkıyorum. Herkese iyi geçin. Bay, bay bay kızım. Bay bay. Görüşürüz. Hoşça kalın kızım. Kal yani biz aslında bir şey idealize etmeye çalışmaktan ziyade tek türünü dayatan ve geri kalan bütün türleri görmezden gelen, hatta sadece görmezden gelmeyip onları mahkum eden anlayışa karşı bütün türler okeydir. demek için <Gülüyor> biraz bunları <Gülüyor> konuşmaya ihtiyacımız var galiba. Nitekim stabil canlar değil zaten. Hepsine evriliyoruz. Hepsinden geçiyoruz. Yani bazen. Bir şeyler yazılmış. Ee, bir cinsel çekim meselesinde tutmak, tutmamak nedir? Bir kişiyle birlikte olma kararı nasıl ortaya çıkıyor diye bir soru var. Tutmak, tutmamak meselesi galiba... Yani tanımının ne olduğunu sorarak yazmamış değil mi? Sizin için nedir diye soruyor. Çünkü tırnak içinde. Ne, ne demiş? Cinsel çekim meselesinde tutmak, tutmamak nedir? Bir kişiyle birlikte olma kararı nasıl ortaya çıkıyor? Yani nasıl bu beni tuttu diyoruz. Onu. Evet. evet. Ay, ama tutmak nedir? Çünkü bazen arkadaşlarım soruyor. Tutmak ne tutmak? Ne olmuş? Hmm. Tutmak ne tutmak yapıyorlar? nedir ama? ya falan biz gibi. Evet. Biz kazandırdı. <gülüyor> Hakikaten şey, bir şey. Lübunca'dan Türkçe giriş. Önce onu söyleyelim. Yani bilen, bilen de vardır bilmeyen de. Hep tersinden böyle <gülüyor> kuruluyor bu cümle. Birisi sizi tuttuğunda yani biz böyle kullanıyoruz en azından Lübunca'da. Sizin o kişinin sizin için gideri var demek arkadaşlar. Şimdi gideri var ne? Ya o, onu diyor. arzuluyor olabilirsiniz ondan. Hoş sanıyorum. Makaremin evet. yani senin tutmak deyince öbür taraftan kullanıyor her zaman. <gülüyor> okay. <gülüyor> ne olmuş? Ee, bir kişi bitti olma kararı nasıl ortaya çıkıyor? Ya bunun cevabını bizde değil bence herkes için başka. Bin Binlerce dinamik vardır yani çok özel bilemem. Evet cevabımız. yani hani bunun şu yüzden, ya bazen belli bir sebep sıralayabiliyorsun. Şuyun, şuyun çekici geldi diyebiliyorsun bir insana. Ama bazen de hani en azından her türlü, her durumda ıı, tam ne an karar verdim ben bu insana ilgi duyduğuma diye o anı tespit etmek çok mümkün değil bence de yani. Ama tabii geri dönüp sıraladığınızda işte şu özellikleri bana çekici geliyor. Fiziksel veya kişisel. Bunları bilebiliyor insan biraz. Belki tespit edebiliyor düşündüğünde ama hani biriyle konuştum, tanıştım, flört ettim. Ne ara tam onu istediğime, hani beni tuttuğuna karar verdim. Hani o anı tespit etmek bile çok mümkün değil herhalde ya değil da herkes ben için, için farklı olabilir. Ya hislerden bahsediyoruz ki arzular da öyle. Hani yani... Uçuşan şeyler. Yani bir arzuyu sabitleyebileceğim böyle doğrudan yöneltebileceğin bir yer var mı? Benim yok. Hani ya şu var, mesela atıyorum... Geriye dönük düşünüp, Aa evet şu şu özel ya atıyorum, evet mesela kıvırcık saç benim için beni tutan bir şey. <gülüyor> Ama her kıvırcık saçlı beni tutuyor diye bir şey de yok. Ama şunun şuradan hayatımın e, hayatıma giren insanlara bakıp geriye dönüp veya işte beğendiğim insanlara bakıp şunu diyebiliyorum, çoğunluğu kıvırcık saçlı ve kıvırcık saçla ilgili bir fetişim var, evet. Ama bu şey değil işte, kıvırcık saçlı olmayanlar beni tutmuyor falan değil. Hani yani mesela. bazen şöyle de bir şey etkili olabiliyor. <gülüyor> Hiç tutası yoktur siz yani o ana kadar aklınıza düşmemiştir çünkü girip kendini düşürür aklınıza. O andan sonra böyle düşürmesi hiç böyle savaşı Allah Allah filan. Bir şey çekici gelir yani bir Aynen. şeyle tutar seni yani yani. tam olarak ne olduğunu bilemezsin işte ama bir bir karizması vardır onun bir havası vardır ve fark etmeden o hava. O çekimi ara bazen de beyin çok aptal hep aynı şeyleri yapıyor. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> tabii ki tabii ki <gülüyor> o da mümkün. Yani. Hayır ben onun kim ondan bağımsız yani kim onunla ilgili bir tür şey duruşunu yolu bizzat onu belirlemeyiz de de artı bir bir şey eklemek istedim hani o kişi zaten vardır hayatımızda. O kişi o kişi olarak vardır hep o güne Benim kadar başıma da. başıma geldi ya. Sonra gelip kendini aklınıza düşürürüz. Senelerdir tanıdığım Mesela bir insanı, Evet böyle böyle zırt diye bir an oldu. Ve o anı da hatırlıyorum biliyorum yani. İkimiz de böyle Çin. ne oldu yani orada hala açıklayamıyorum. <gülüyor> ne değişti de o an? İşte bir, bir şey olmuyorum. Yıllardır tanıyorum falan. Ay ne güzel bence. <gülüyor> Benim de A, falan aşık, falan çok diye. aşık oldum. Herkes önceden arkadaşım oluyordu. Bir kere başıma Şu geldi zaman. ama oldu hani. Oluyormuş demek. ki. Başka de, koşullarlaşıyor oluşuyor. mu? Hmm. Ha bir şöyle de bir yanı var bence hatta sadece o kişinin sizin aklınıza düşmesi kendi düşmesi değil Herhangi başka biri de ona aklınıza düşebilir. Olmuyor mu böyle? Tabii olmuyor. Hiç alakası yok. Hiç biri yok. diyor ki yapmış şey değil yani. Size evet. bilmem. Aa diyorsun evet. o anlayacağım. Evet. Yani. Hoşmuşum an? gerçekten. Ne yapmıyoruz buna? Onu yapmayalım dedim. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Birilerini birilerinin aklına düşürmeyelim olmasın o. Düşürürsün. Düşürürsün ne güzel ya. Ya bazen çok şey oluyor. Yani bahar gelmiş, herkesin şeyi gelmiş zaten. Deli oluyor. İnsanların iş Burada da sıraydı. <gülüyor> <gayet gülüyor> <gayet gülüyor> <gayet gülüyor> ya hakikaten gılı <gülüyor> sıradayız. <gülüyor> çok <saniye> çok dönmeyelim. 5 kişilik kapatıyormuşuz 2016'yı. <gülüyor> <Ne>? aynı <gülüyor> anda falan. Yani şimdi bahar geldi ya <gülüyor> böyle bir, bir şey var vardı. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> hadi bakalım. İşte inşallah uyuksalmamışlar. Bu <gülüyor> hukukla ilgili bir şey söylemek istiyordum. Az önce de başka şeyler girdi. Bekledim biraz. Yani hukuk bazen, ya hukuk nedir filan gibi bir şey gelmeyeceğim de ne hukuk olduğundan bazen geldi. Bazen, bazen şu yüzden bence ihtiyaç, böyle bir şey iyi konuşmanın önemi bence şuradan geliyor. Herkes hayatta her şeyle ilgili eşit derecede avantajlı olmayabiliyor. Farklı avantajlarımız var farklı şeylerle ilgili. Bu en sık rastlanan örneği mesela heteroseksüel ilişkilerde. Kadınlar ve erkeklerin işte başına gelen ve en kolay tespit ettiğimiz feminist. Ee, teoriden, söylemden doğru, pratiklerden doğru. Ama tek iktidar alanı ve tek avantaj ya da dezavantaja sahip olma durumu cinsiyetten geçmediği için işte lezben ilişkilerde ya da cinsiyetten bağımsız kurulan ilişkilerde de başka iktidar alanları olabiliyor insanların ya da başka avantajlar olabiliyor. Ve bu avantajlı insanlar, avantajlı olmayan insanlara karşı <gülüyor> adı avantaj sahibi oluyorlar. <gülüyor> Mesela? Ve o hukukta adaletsizlik yetenebiliyor. Ne bileyim, birisi daha küçük bir yerde yaşıyordur onu evet, ee, çok güzel konuşmuştuk atölyede başka fonlamal için sordum konuştuk yani, mu? E, ha, evet. konuşmuştuk hatırlamıyorum küçük bir yerde yaşıyordur ya da birisi başka türlü hatta birisi daha önce bir sürü çok eşit yaşamıştır hı. çok fiyol terim vardır diğerinin yoktur eğer hiç kukurmazlarsa işi öyle kendiliğinden tırnak içinde bırakırlarsa çok da adil süreçler işlemez orada hı hı. o hukukla ikisinin de okey olacağı şey artık biliniyor olduğu için her neyse bak eşitlikten bahsetmiyorum soyut bir eşitlikten hiç bahsetmiyorum bence adalet eşitlikte de oradan gelen bir şey zaten değil de yani herkesin okey olmasıydı Bu işte söylediğin bence. şey bence böyle sevgiyle çok bağdaşan bir şey. Hani karşı tarafında gözeten, hani daha incelikli bir yerden hani evet. hadi ya işte hani ben açtım hadi böyle olsun de, de, derken hani karşısındakini de gözetmek bence da çok önemli. İşte bence hukuk konutu da bir ilginç. Evet. Çünkü eşit bir dünyada hmm. Misesi, o eşitliken çok iyiyiz. Bayıldınız mı? kahveye. 12-10 var. Hiç olmayan bir saate kadar oldu. <gülüyor> evet. <herhalde> <gülüyor> Ama yani bayağı <gülüyor> doyura doyura oldu yani. Evet. Ama geç başlamış halimize rağmen iki saate doldurduk aslında hmm. ve sadece bir şart, iki kere şarkı. Iki şarkı. <gülüyor> evet. Peki bir şey soracağım. Halkımız. <gülüyor> Eğer kıskançlık, ne demiştik az önce kıskançlık nasıl başarılı <gülüyor> olur? Ona dair sorularınız çok yoksa yavaş yavaş son birkaç şeyi toplayıp kapatsak mı? Ben bir şey söylemek istiyordum az önce, önce. de. Ee, basit baş etme yöntemi. Yöntemine dair değil de... Bazen bir şeyle çok mücadele edince... ...o... ...daha da dirençli oluyor hayatımızda. Oğlu gibi kabul etmeye alışınca... Yani biz mesela son yarım saattir... ...nasıl kıskanmayız? Niye kıskanmayalım? Kıskanmamak ne de güzel bir şey. Gibi kıskançlık duygusunu mahkum eden... ...ve... o ...duygudan kurtulmamızı sağlayan şeyleri konuştuk. Yani. Belki şöyle de bir yanı vardır. Bazen bir duyguyu tanıyıp sahiplenince... Artık onu baş etmek daha kolay olur. Niye kıskanmamamız gerektiğini konuşmak yerine kıskançlık başımıza geldiğinde herhangi başka bir üzüntümüz nasıl o ilişkiyi krize sürükleyen bir şey olmuyorsa onun gibi görmeyi öğrenebiliriz belki. Yani işte sevgilin sigara içiyordur. Daha önce de varmıştım bana hep aklıma geliyor. Sen içmiyorsundur. Yani onun evinde yaşarken mesela evde sigara kokusu olması nasıl rahatsız ederse seni ama bu ilişkinin krizine dönmezse ya da dönüyorsa bile bir sürü şeyden biri kadar ihtimalliyse bu durum. Yani sizi ayrılmaya gitmiyorsa mesela, kıskançlık da sadece o kadar üzüntü yaratan herhangi bir şey gibi kabul edilebilir. Geldiğinde kabul edebiliriz o duyguyu. Hüzünlere de biliriz, yaşamayı sevebiliriz. tam bu gece böyle hüzünlü bir gece olsun, yarın hayat devam eder diyebiliriz yani böyle yok saymak yerine. Yani. Çünkü bir şey yok saydıkça patinaja dönüyor içinde, pasif agresyona dönüyor, için yaptığını bilmiyorsun, niye yaptığını bilmiyorsun, karşı da anlamıyor. Sadece açıklıktan geçen bir şey dedi. Karşı tarafı söylemek ya da söylemekten bahsetmiyorum şu an. Ama kendi kıskançlık duygumuzu kendinize söyleyip bunu tanımak, kabul etmek, varlığını. Sonra ondan ne yapacağımıza karar vermek, <gülüyor> belki yardımcı olabilir. Teşekkürler ya Karabeyi. <gülüyor> <beyeceğim. gülüyor> Okulda haklısın bence de yani kıskançlık nasıl yok ederiz falan diye konuştuk ama bu şey de değil. Sonuçta insana ait bir duygu. Hı hı. E, tamamen sıfırlayamayabiliriz veya dönem dönem sıfırlayıp dönem dönem o geri gelebilir bir şekilde falan. Önemli Hı -hı. olan o kıskançlık oradayken hani o çıldırıp e, kendimizi Karşı, kaybetmeyecek yani. Yani. <gülüyor> ya <gülüyor> da kendimizin ağzını yani. Evet, yani evet, hani. O duyguyla nasıl baş edebileceğin meselesi. yani Herhangi bir e, negatif duygu için de böyle e, yani psikolojide böyle yaklaşır ya. Hı, tanımak. Evet, hayatında kötü bir şey olabilir veya zorlandığım bir şey olabilir. Buna nasıl baş edeceksin? Yani bazen bir şart ortadan belli bir meseleyi ortadan kaldıramazsın o meseleyle nasıl baş edeceksin? Aslında şey o yani bu sadece kıskançlar özgü değil ama böyle hani şey o karanlık duyguları izleyip işte kendi karşılığını bulup hani niye böyle hissediyorum vesaire o çok tatlı bir yolculuk olabiliyor onu böyle evet. bir şeye dönüştürebildiğin zaman gerçekten değişiyorsun aslında hani kıskançlık da böyle çok güzel bir anahtar yani hani böyle kıskançlığı gördüğün anda hani ya niye kıskanıyorum acaba diye sormak aslında çok keyifli bir yolculuğa dönebiliyor ama hani bundan ziyade biz biraz daha şey yapıyoruz hani karşı tarafla hani kavga edip ya da mesela diyelim ya yani bu hani aldatma mevsu dedim ya ben mesela başında benim kız arkadaşım hani eski kız arkadaşım çok çok açık görüşlü birisi olmasına rağmen falan hani şey reaksiyonu var ya böyle hani aldatan işte sevgi takmak değil de diğer kadına takmak hmm. aynen bu oldu yani ve ben böyle inanamadım. Hı. hani o şey o, o duygu da hani başkasıyla uğraşmak diğeriyle uğraşmak falan yani hani hatta işte bu beraber olduğum kişinin sevgilisi de bana taktı mesela baya beni aradı falan nasıl böyle bir şey oldu bilmem ne falan diye hani işte gibi gibi ee, hani bunlar böyle çok şeyin uzağında aslında daha böyle hani şimdi bir, bir kelime kullanacağım güleceksiniz ama hani daha böyle hani insanın içinde hani öz, özünde e, sorgulaması e, daha sağlıklı gibi geliyor bana hani en azından seni bir yere götürüyor, bir noktaya götürüyor. Öteki türlü hani e, şey e, bir, bir bir rekabete dönüştüğü zaman Pınar'ın verdiği örnekte mesela hani ben ben de yapacağım o zaman falan da gibi gibi gibi ya da işte e, sevgiliye zindan etmek dünyayı falan hani hiçbir şey çözmüyor ya. Hani sadece bir olumsuzluk yaratıp duruyorsun kendisi bu, için de çok ürün. ağır bir insanın ya yani. Çok çok evet ya. Gerçekten. Hatta önce kendisi için zaten çok kendisi. Ben kendimden, bilgi, kendimden kendim biliyorum kendim. mesela bu duyguyu. Benim işte e, bir, bir kız arkadaşımı e, yeni kız arkadaşıyla böyle işte hani o sosyal medyada hani pat diye patlıyor ya fotoğraflar falan gördüm ve hani Of yani, o nasıl bir nasıl bir duyguydu <gülüyor> yani çok çok. bir sen bilirsin. Çok büyük <gülüyor> yaşadım gerçekten yani o an çok büyük yaşadım. Nasıl başa çıkacağım bilmiyorum falan böyle. Ondan sonra e, ama hani sonrasında böyle şey hemen onu kendime döndür döndürmeye akıl ettim yani niye kıskanıyorsunlar şimdi falan diye böyle sormaya başladıkça orada yolculuk başladı zaten en hmm. azından hani işte nereye gittiyse e evet, bir de kıskandığın evet. için o yani o duygu böyle yani kıskanmamalıyız ya. falan diyen. Yani insan kıskanabilir. Evet. O, o, o, o o duygu da var. Onda işte sensiz falan. Sen de düşünmüşsün yani birisi lazım evet. şimdi Kıskançlık vardır. Sadece şiddetini düşürmemiz gerekir. Aa. Dört şiddeti de diğer şiddet biçimleri gibi büyük bir sorun olur demiş. İlgiceler diye de eklemiş galiba. İçime şey bırakıyor. Artık yattık, yatıyoruz <gülüyor> yeter. 12.3 kaldı. Ben de şöyle ekleyeceğim. Yani bir sürü duygu var hissediyoruz ve hani bunun şey olumlu olumsuz diye ayırmayacağım duyguları evet. Belki. ya aslında öyle de kurmayacağım sanırım da şey yani da bir duygu hissediyorsun ve bunun sebebini sorgulaman yüzleşmen lazım işte dediğiniz gibi yüzleşmediğin zaman aslında yüzleşmediğin her duygu gibi o da nefrete öfkeye ve yani böyle şiddete dönüşen bir yere gidiyor hani evet. ve senin işte onu performe etmeni ya da işte doğru kelime performe etmek mi bilmiyorum da Hani şey o duyguyla yüzleşmediğin için onu örtbas etmek için şiddeti çıkarıyorsun ortaya. Çünkü daha kolay işte daha. Kesinlikle daha kolay tabii. Tabii daha kolay Hı -hı. yani başka bir şey değil. Oysa ki karşılaştığın her duygu gibi onu da sorgulaman lazım ki yine <gülüyor> ben böyle şey. Biz sadece birilerini sevdiğimiz zaman neden onu seviyorum diye sorguluyoruz. Ama hiçbir zaman işte neden öfke duyuyorum neden onu kıskanıyorum işte neden... Ona karşı böyle hissediyorum diye ki hiç kimse kendine sormuyor. Ne Çünkü soruyorsun. çok daha evet. haklı görüyor o <gülüyor> konuda. Çünkü o bunu yaptı ben o yüzden kıskandım. Çünkü o bunu yaptı bu yüzden ona sinirlendim falan. Hayır bir sakin ol. Oysa ki ben onu seviyorum. Neden seviyorum? İşte sürekli bunu sorguluyorsun falan filan. Aksine neden nefret ettiğini, neden kıskandığını, neden ona karşı olumsuz bir şey hissettiğini sorgula. Ve altını doldurabiliyorsan ki bence <gülüyor> böyle bir şey mümkün değil. Yani yani tabii ki birine kızabilir, sinirlenebilir, kıskanabilirsin falan. Negatif bir şey hissedebilirsin. Ama bu şey değil yani. yani o hissin yaptırımını meşru kılan bir şey değil. O yüzden önce bir kendine dönüp neden bunu hissediyorum diye sormak lazım işte her duyduğunda. Ben en son kıskançlık yaşadığım zamanı düşünüyorum. Düşündüm buldum. Ha. <gülüyor> <gülüyor> Düşündüm buldum. Şunu demiştim karşımdakine. Şimdi ben bu anlattıklarında ne yapacağımı bilmiyorum. Kıskanabilirim, kıskanmayabilirim. Öngöremiyorum. O yüzden bence sen bana bunları anlatma. Plan böyle. Baştan kesmek. Bir tane bir seçenek. Evet yani onun şey, karşılaştığın an ve sonrası işte. Yani onu hani bir, bilmiyorum şimdi bir daha tekrar olursa <gülüyor> ne yapacağım diye bilmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Ama hani e, o, o bir kere oldu. Onu böyle bir ben de aynı şekilde yani izledim. Gördüm, niye olduğunu falan da çözdüm. Dönüştürdüm falan. Bilmiyorum. Bir dahakine hani belki farklı bir nedenden kıskanacağım. Başka bir şeyle yüzleşeceğim. Orada sadece şeyin aklına gelmesi. Bu arada e, biz bayağı kıskançlık atölyesi mi yapsak? <gülüyor> <gülüyor> Hakikaten <gülüyor> çok yani, Ram'da da vardı Hı. ama asla kıskançlık atölyesi altında değil. Bizim başka şeyler konuşurken kıskançlığa geldiğimiz gibi orada da Acaba neydi konunun başlığı? Niye? O kadar hani herkes kıskançlı konuşmaya <gülüyor> döndürmüş ki konuşmaya aklımda kalmamış. Evet, i̇lişki, Konuşma biçimleri, ya. yani. i̇lişki biçimleri. İlişki biçimleri, ilişki. İlişki de tahakkümler evet, gibi. Aa, o, ben sevdiğim. <gülüyor> yani ben ben çıktı. Ha. Ve böyle yani nasıl dolu olduğunu anlatamam. İnsanlar ha. bir kişinin çıkması için hop 100 kişinin çıkması gerekiyor gerekiyordu. Yerlere falan oturulmuştu. Onlar hemen tıklım tıklımdı. Ve ilk yarım saatten sonra böyle bir şekilde herkesin kıskançlıkla yani nereden nereye geleni hatırlamıyorum. Benim zaten genelde olayları hatırlamakla bir sıkıntım var. Sadece oradan kalan hisler kalıyor hakkımda. Başka bir şeyler konuşurken kıskançlıkla baş etme yöntemlerine dönmüştü kendiliğinden. Ve herkes bir kağıda yazıp sepete koymuştu. Fark ettik ki hepimiz aslında kendimize küçük küçük bilişsel terapiler yapıyoruz. Çünkü düşünceleri yani duyguları bir parça düşünceler de doğuruyor. Sadece değil, her zaman bilinç düzeyinde yaşanmıyor. Bilinç dışında çok büyük bir kısım ama ne düşündüğümüz, ne hissettiğimizi belirleyebiliyor. Ve kendi kendimize minik minik telepiler yaptığımızı fark ettik. Onları ortaklaştırmak iyi geldi. Ve böyle bitemedi ettim. Aa, şimdi sanırım, ya. gibi. <gülüyor> Yapabiliriz. Ama tüm bunların yanında şimdi tamam kıskançlığı konuştuk eyvallah sanki çok eşlikte geçtik eşlik ikiliğindeki ya işte bu türlerdeki meselelerin Problem almasının temelinde kıskançlık mı sadece gibi? Halbuki bazen hiç kıskançlık yaşanmaz. Kimsenin kimsenin iyi kıskandığı bir durum yoktur ortada. Ama yine de çok eşlik zorlar. Ya da tek eşlidirler ama yine de kıskançlık yaşıyorlar. Hı -hı. Kıskançlıktan bağımsız olarak bence çok eşli... ...te konuşulması gereken şey... ...yani bağımsız olarak hissettiğin yanı sıra... ...zaman enerji ölüşümün bir şeyler. şeyler. Hayatını nasıl organize edeceğiz <gülüyor> yani? <gülüyor> ya bir de bir başka zorluğu çok kapatma harifesinde yeni bir konu açıyormuşum gibi olmasın <gülüyor> ama <gülüyor> e yani. bu konunun hani aynı işte e şey cinsel yönelim kimliğini ya da işte cinsiyet kimliğinin açılması gibi e yaşadığın ilişki biçimi konusunda da etrafı açılmak diye de bir problem var. Yani örneğin işte <gülüyor> iş yerimde açık ilişki yaşadığımı söyleyemedim. Tek bir sevgilim varmış gibi ya da tek bir sevgim Hı -hı. olacakmış Papağın gibi simgesi, sürekli hani, almak zorunda, davranmak zorunda kaldım. hani e, Ya da başka yerlerde herkesin belli yerlerde, yani açılamadığı yerler oluyor. Hani, çok eşliyim ya da açık ilişki yaşıyorum diyemiyorsun. Çünkü işte bahsettiğimiz tek eşliliğin kutuslandığı, kapalı ilişkinin kutsandığı evet. falan bir ortamdaysa. İlişkini de sorguluyorlar. Yani yeterince ilişki değilmiş gibi geliyor. Hı -hı. O tabi o tabi yani, bir de yani, zaten yani. mesela atıyorum işte benim iş yerimde bunu söyleyemedim. Çünkü zaten yani o insanların kafasında o bu işte şey hani... Orospu. E, ha, ay, hoppa falan. <gülüyor> ha işte. Sen diyecekler, hoppa falan orospu <gülüyor> Aynen yani işte, orospu ne biçim orospu gibi laf ay, hayat yaşıyor diyecekler gibi bir korkuyla. Dediğin gibi başka yerde de e, sizinki de ne biçim ilişki öyle ilişkim olur diye küçümseyecekler falan. <gülüyor> yani o açılma da çok bir problem aslında yani. Hani o yaptı, yani hayatını olduğu gibi konuşamıyorsun. Ay evet. bu arada daha ben bugün... Yani alakası bir biçimde şey... E, müdürüme açıldım çok eşliyim diye. Aa. Yani bir şey anlatıyordum ve bir örnek vermem gerekiyordu. İşte iki partnerimden bahsedeceğim. Yani işte... Ve şey... Örneği verdim sonra da ben çok eşliyim falan dedim böyle. Güldük geçtik sadece. Müdüre selamlar. <gülüyor> müdür, şey müdür çok iyiymiş. Mü, müdür nasıl dinlemiyordur. <gülüyor> <gülüyor> İsmini zikretmeyi çok istedim şu anda. Aa. Şey... Yani, yani ne diyecek falan diye kuruyormuş. Neyse işte öyle bir an açıldım. O, bunu söylemek istedim bir an. Hmm. Sen işlerinde açılmayı falan söyleyince. İyiymiş ya sen işlerin Bu çok eşlik mezunu. Değil de neyse. <gülüyor> değil değil. Ben dün gece dinledim birkaç saat. Bayağı değil yani. Bu <gülüyor> tek eşlik tek eşlik, çok eşlik mezunu değil de çok eşlik mezunu. Bu kadar böyle yargılanır olmasının o, terkiyle ile o kadar ilgisi var ki yani her şey bütün o sistematik bağları falan geçtim. Onun yanı sıra İnsanların kadının hayatına dair bu kadar çok söz söyleme hakkı duymasından bile hani lan bir sana ne ya? Hani bir sana ne anladın mı? Bir sus. Üstüne bir şey konuşacak hakkı görme kendinde. Ona dair fikir vermek, buna dair bir şey yapmak, küçümse bakışlar atmak filan ciddiye almamak. Sen kim? Heteroseksiz değil <gülüyor> böyle. Sen kim? Seni hangi hükümet koruyor? <gülüyor> Heteroları bütün hükümetler koruyor ya. <gülüyor> bu <arası> öyle. <gülüyor> Aynen öyle. İzlanda'da farklı bir belki. Ya <gülüyor> <gülüyor> başkanın dizmiye bezmeyen, açık dizmiye <gülüyor> olarak şeyi de eklemek isterim. Şimdi Taakküm kelimesi geçti en sevdiğim. <gülüyor> <gülüyor> en sevdiğim. sevdiğim. <gülüyor> <gülüyor> ya şimdi şeyi, bu insan herkese şunu sormak istiyorum. Gerçekten sormak istiyorum. Bir insanın, bir insana daha doğrusu duygu taakkümü kuramıyoruz. Niyetinde o ilişki işte hani tipik bir yerden kurgularsak Size aşık, siz ona aşıksınız ve e, niyetinde o birine aşık olursa bu ilişki bitiyor mesela. Hmm. Yani tipik, tipik dediğim çoğunun içinde bulunduğu eşimden. tek eşli ve işte hem beden hem be, beden daha doğrusu sadece bedenle beden ta, şeyi, sadakati üzerinden kurulmuş bir ilişkiden bahsediyoruz. Şimdi sen o ilişkide... Duygu tahkimi kuramıyorsun. Çünkü birinin birine aşık olmasını engelleyemezsin. En fazla şuna üzülüyorsun. Artık bana aşık değil, bitti aşkı. Başkasına aşık falan filan böyle yerlerden kuruyorsun bunu. Ya kalkıp böyle bir durumun içinde beden tahkimi kurmak nedir? Hani beden sad sadakatini istemek demiyorum da öyle bir tahkim kurmak. Hani sen çok eşle olamazsın, başkalarıyla birlikte olamazsın, açık ilişki yaşayamazsın, başkalarıyla birlikte olamazsın demek. Yani hani böyle nasıl şey. Onun başa çıkacağını bilmemekle de ilgili şeyler aslında hani. Ben mesela hani pardon. Ha yok tamam soru sordum. Bayağı Direkt geldi cevabı evet. Hı -hı. Yani başka bir, şey, bir bilmemek yani başka bir yol yani, Ya bence böyle mi? yani hani bilseğin hani şey değil hani e, aslında hani daha farklı değerlendirebilirsin işte. Buna geliyor aslında. Hı. Bilmiyoruz yani. Dan diye hemen karşı tarafa e, girmek. Bundan <gülüyor> daha farklı bir çözüm yokmuş gibi. Ya o hiç bilmediğimiz durumlara karşı Hı. geliştirdiğimiz bütün tepkileri de anlıyorum. Onları çözmeye yönelik çabalamak Var. gerektiğini de anlıyorum. Bir sürü şeyi çözdüğünü sandığım Hı. insanlar mesela benim hayatımda öyle bir konu geliyor ki yok yani evet, hani baştan almamız gerekiyor mesela level birden. Hani benim için de bu geçerli bu arada. Hani benim de hani şeyler olabilir. Yani, böyle şey, i̇lişki <gülüyor> olmalı <olabilir>. falan. <Yani, gülüyor> yani Ay tabii canım söylediğimiz her şeyi Gerçekten konuştuğumuz öyle. her şeyi biz de hiç yapmıyoruz. Bunun en doğrusunu bulduk. Hı. iş falan filan değil yani. Ben böyle Başka. benzer bir soru sormuştum. Bir sevgilime yine. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> o katil sürette sadece tek eşli işgal yaşadığını bugüne kadar söylemişti. Biz başlarken de o ilişki benim tek eşli olmadığımı söylemiştim. Hayatımın o döneminde. Neyse bakalım görelim yani hani çok seviyorum. Hadi bakalım olacak mı dedi. Denedik. Sonra onun için çok zor olduğunu anladı. Bir de diğer türlüsünü deneyelim mi? Ben böyle yapamıyorum dedi. Ben de şey dedim. E tamam ben de bir kere denerim. Hadi bir de tek eşli deneyelim dedi. O sürede şeyi soruyordum süre zarfında. Yani biz diğerini denerken de bunu denerken de zaten çok kısa zaman bunlar. Yani benim başkalarının bir şeyler hissedebildiğimi biliyorsun artık sen. Hı -hı. Hislerime müdahale edemiyorken başkalarına bir şeyler yaşama halim istememen neydi? Aslında senin sorduğunu <gülüyor> ben ona sormuştum ama cevap vermişti. <gülüyor> biraz nesneleştiren bir şey gibi gelmişti. Biraz anlamıştım. Ama çok da ikna almamıştım zaten. Sonra bu mevcuttan ayrıldık hemen. <gülüyor> neydi? Cevap merak etti şey, ama hani... Niye ihtimalleri artırın ki ayrılmamız için? Yani, hani birilerine bir şeyler yaşama, bir şeyler hissetme ihtimalim var ama hissettiğin şey... Gündelik aşklar yaşıyor zaten böyle böyle flörtler minik minik. Onları bir şeye evretmeye açık olduğunda o kişiye de aşık gidebilirsin. Niye ihtimalleri artırın ki elimle ben deli miyim? Dedi yani. Ama gitmeye de be yani. Evet işte ama ihtimalleri artmak değil. Aha. Gide de bile gitmeye de evet. Niye artırayım bu ihtimalleri ben deli miyim? Kız sen mi? çok aşık aşklısın zaten. Niye gidesin çok eşlisin hani. <gülüyor> İkisine de aşık olduğunda kalacaksın ikisiyle de. Evet ama o oh. işte duyguya. <gülüyor> ama duyguya da hakim kurmazken bedene kurmak arasındaki farkı soruyoruz ya. Oradan bir şey inşa etmek tabii. Şey oradan duyguya gerçekten. da belli bir kontrol sağlama amacıyla. Hı. İşte yeni bir şey niye inşa edesin diyor yani. Ama ancak işte, ayrıldığımız hani zaten bir gün ayrılacaksak ve bu yüzden bitecekse de o zamana kalsın bir hikaye ben şimdi geçerimesini çekin diyor <gülüyor> şimdi bir şey söyleyeceğim <gülüyor> İyi, hoş güzel de bak sen bunu istesen de istemesen de yapsan da yapmasan da ben birine bir şey hissedebilirim bence daha güzel işte kabullen ikinizi aynı anda sevebiliyorum yani kaybetmeyeyim dedim Değil ki mi? Hayır, Ama öyle zaten. kaybetmeyeceksin zaten yani, hani öyle ikinizi olur. de aynı anda sevebileceğim boşver yani kasma kendini bunun için acısiyat bir de daha şey bir şey bence hani başı çıkması daha zor bir şey <gülüyor> ya bir, bir yandan baktığın zaman da ben. yani, tam yani tersi değil mi? Hani... bence bir de Ama şey mı? o söylediği şeyde bir parça şöyle bir doğruluk var tamam tek eşliğim, başkalarına Hı. o niyetle flört niyetiyle de ilişki niyetiyle bakmayacağım gibi bir kararı aldığında bir insan hakikaten bir başkasına bir şey hissetme ihtimalini biraz düşürmüş evet. oluyor yani çünkü kendi bilinç altında kendine böyle bir ket vuruyor. Evet, ona <gülüyor> benzer bir şey söyleyecektim. Tam <gülüyor> bu değil de, bence duygular e, o kadar düşüncelerden bağlamış şeyler değil dedik ki bu arzular filan içinde geçer. Bence biz biraz inşa ediyoruz zaten. <gülüyor> yani herkes böyle işte şöyle şöyle şöyle anlattığım gibi az önce gündelik flörtlerle aşklarla hani otobüs turanında karşılaştığın birine 3 dakikada düşebilirsin zaten ama sonra ona bir şey inşa ediyor musun? Etmiyor musun? Ayrımı biraz oradan geçiyor. Hukuk dediğim şey de orada belli değil zaten. <gülüyor> şey, Ertek <gülüyor> eşli bir hukuka sadık kalmak istiyorsan ya da belki çok eşli ama kapalı bir ilişki Nenu kokna sadık kalmak istiyorsan yani işte 3 kişi sevgili, dışarıya kapalıdır. O oradaki iyi hissetme, hoş bulma, hoşlanma halinin üstüne bir şey inşa etmemeyi seçebilirsin. Evet. O nokta seçim oluyor. Basının bir anlamı var. Evet. evet var, var. Sanki, değil mi? Var. Bana da öyle geliyor hep. Onun yani. bir kitabı var. Ali ben diye bir filozof var. <gülüyor> ee, onun aşka övgü diye bir kitabı var. Yani böyle salt bizim konuştuğumuz gibi salt ...böyle romantik aşktan bahsediyor değil hani... ...biraz daha felsefi düzeyde tartışıyor. Ama tabii buradan da bahsediyor. Ve şunu diyor... ...aşk karşılaşmaya indirgenemez. Aşk bir kurma işlemidir diyor. Yani biz ikili karşılaşmalar hayatımız boyunca yaşıyoruz. O karşılaşmalardan sonra... ...neyi kurmayı seçtiğimizle ilişkili ya... Tabii ki. ...bir şey evlilik hı. verilmemesi. Hı hı. İşte buradan alıp şeye bağladığımızda da... ...mesela tek eşli bir hukukta olduğunda... ...yani o karşılaşmalara yaşıyorsun yine birilerini hoş buluyorsun ama... ...bazen bir şey inşa etmemeyi seçiyorsun. Kesinlikle öyle veya hatta işte bilinçaltına hı. onu kodlamış olduğun için sadece hoş bakıp biliyorsun. boşmuş deyip hoş bulup geçiyorsun falan hani evet, o seçimi o böyle, o böyle önceden kodlamış oluyorsun ve o kod kendiliğinden zaten çalışıyor yani çok platonik aşklar yaşamıyorum platonik açlıksız diye söylemiyorum platon vari aşklar kelime anlamıyla o, kelime tanımıyla platonik diyorum şu an yaşamıyoruz biz bir şey yapıyoruz başkası bir şey yapıyor bakış olabilir herhangi bir şey olabilir böyle tuğlaları kurar kurar kurar gibi inşa ediyoruz ya zaten aşıkları da. Kurmadığında kurulmuyor. Kurmasına alan tanımadığında kurulmuyor yani. Ne bileyim. Dizi karakterleri... Yok lan oluyoruz. Şaka yaptım. Rize Olayan Niles diye bir dizi var. Boston <gülüyor> polis departmanında geçiyor bu polis <gülüyor> departmanında. Dedektif bir kadın. Dünya güzeli. Haftalarca ona aşık gezdim ben. Dizi karakteri. Oluyormuş. Ben, ben, ben de o kadına çok, çok e, seviyorum Evet. <gülüyor> <gülüyor> ya yani şey... İnşa etmemeyi tabii seçebilirsin yani. Öyle bir an var ama hani... E, ya şey, ben de <gülüyor> zizekten giriyorum. <gülüyor> Bali'den sonra. <gülüyor> ben de gerek kalır mıyım ben? Beniksel canım böyle bir şey. <gülüyor> Görüşmece bir yerden değil de gerçekten yakın zamanda bir böyle evet, bir evet. şey kısa bir konuşması vardı. Ee, şey bu, yani İngilizce'de de fall in love diyoruz ya işte aşk, aşk, aşk aşk aşk falan işte. gibi falan. Hani artık bunun olmadığından hani en mantıklı seçimlere gidiyoruz yani zaten onu inşa etmemeyi seçiyoruz pek çok şeyle. Hani o random hani e, düştüm aşka falan muhabbeti. <Gülüyor> hani artık ona zaten izin vermediğimiz bir çağda olduğumuzu olduğumuz ve bundan evet biraz hani ııı e, demuruyordu kendisi. Ben de ah ah evet evet falan. <gülüyor> ya böyle ama. eski romantiklerden hı hı. olarak kar çok karşı çıkmak <gülüyor> istedim ama argüman üretemedim yani, yani evet. Ben düşüyorum Ben düşüyorum de hayır. ama şey böyle kontrollü düşüş oluyor. <gülüyor> <gülüyor> yani çünkü karşı çıkması dedi neydi pardon. Yani şah, i̇şte şeye şah, karşı çıkmıştım. Yani. Hayır ya aş, aşık olmuyor, aşka düşülüyor. Hayır aşk var falan yani, öyle bir hı hani kendini kaptırmış Kendinden aşk olur falan diye hayır hani tam tersi kendimden de bir buna argüman üretemiyorum adam haklı yani <gülüyor> ya çünkü şikayetlendiğimiz duygu takımını aslında içten içe kuruyoruz kendimizde o, niye çünkü artık duygularımızı yönetmek üzerine düşünmeye başladık. hani bir duyguyu yönetmek işte atıyorum ya bu arada bu, bu bağımsız olmuyor bence birbirinden de işte nefret öfkeyi bilmem neyi kontrol etmeye çalışırken aslında işte aşkı hani o tanımlarından falan o klasik tanımlarından bağımsız söylüyorum aşkı sevgiyi bilmem neyi falan. onları da kontrol etmeye çalışıyoruz yani mesela pat diye yükselemem sana çünkü işte olmaz bir dur bir dakika hani bir otokontrolümü devreye sokmam lazım bir şey olması lazım çünkü güvenli olmayabilir şu olmayabilir bu olmayabilir hani bir hep kaygılı bir zemin içindeyiz ya o yüzden o duygu takımını kendi kendimize kuruyoruz bence o yüzden o aşka düşmek tabiri biraz böyle düşmüş durumda mı? Değil? Biraz da şey var, zamanın getirdiği hani böyle şeyler var hani Kafa ee, salıyor bunlar. Yani hani böyle mantık yani pe pe pek çok yönden eliyoruz mesela ben eliyorum falan hemen yani zırt şu yüzden olmaz bu yüzden olmaz bu yüzden olmaz falan gayet mantıklı yani böyle rasyonel bir yerde şey yapacağız ama hani ya şimdi çok artık artık ben çok bil... romantik ya olacağım. Ay ayak kıyacaklar ama yani nerede bilmiyorum. Yani. Ya <gülüyor> değil de. İşte evet. merak. De çok, <gülüyor> çok romantik olacağım dedim. Şöyle dedim. Ya bu şey aşk geldiği zaman insan bunları düşünecek bir halde olmuyor bence ya. Hani o kendini zaten ya bir akışı oluyor. Yine de seçtiğini şey alıp, gö alıp götürüyor. Ben. Tamam o seni onun içinde böyle yaşayacağım. Bir şey hani bu en, en böyle şey belki de hani güzel olmayacak örnek en klasik olacak ama hani gerçekten bir şelale var. Mesela o akışa kapılmış oluyorsun, akıp gidiyorsun. Ya orada şeyler, nereye akıyor, ne kadar hızlı akıyor, işte nereye gidiyor falan. Bunları soracak duruma düşmüyorsun hani. Ama bu da şey böyle çok o kutsal o romantik aşk tanımının içine düştüm gibi oldu ama ama bir noktada da böyle bir yeri de var bence aşkın o, o, o. yani. Şay böyle bir ya? aşkın <gülüyor> var? var mı yani Bence böyle var. Ben düşüyorum. Bekliyoruz ya. Yani. yani hayır. Ay, orada arada, ne kadar? artık ya aksine yıllarca böyle yaşadım yani. Tam şey, dinlenip şey. devam edersin. Biraz biraz böyle kendimi koruyayım, azıcık gözeteyim falan dediğim zamanlar. Yani. Ya kendi çemberlerimiz var sonuçta böyle bir en içinde bir çember var ve içine kendini bazen onu koyup daha dışarıdan daha kontrolü bakmak istiyorsun ama orada da sadece kontrol etme çabası hissettiğin şey aynı yani yine aşk Hı -hı. yine deli gibi düşmüşsün oraya sadece aman aman bir şey olursa diye kaygısından biraz daha böyle adımlarını ya yani. zorla zorla gıdım gıdım atmaya çalışıyorsun ama bence yine orada akış var yani. Hani tabii, i̇şte tabii, o akışı o kontrol edebiliyor olmalı. yani hep aşık abi 7 yıldır aşıksın mesela şey değil mi yani bu, mutlaka şeydir o hani akıyordur zaten bir şeyleri dönüşüyordur yani yoksa 7 yıldır aşıksın böyle 7 yıldır elektrik mi? Abi kalım falan diye. Ya işte orada da bi biçim işte değiştirebileceğini falan düşünmek de rahatlatıyor beni mesela. Ya benim Ama şey Ben yanıyorum Benim şeye. mesela de yani hani daha tabii şey kendimi yani daha bilinçli bir yerde olduğunu sanıyorum. Hani daha da bilinçlisi de var bunun eminim Hani yani daha çok şey öğreniyorsun ya kendine dair insanlara dair falan hani onun için bu şey çok eşlilik hani diyelim ki benim işte kız arkadaşım çok eşli yaşamak istiyor hatta ben bile öyle isteyebilirim artık yani hani onu, onu da bilmiyorum ne oldu ne <gülüyor> <gülüyor> için hiçbir, hiçbir fikrim yok ama hani e, şeyi daha çok becerebildiğimi sanıyorum artık hani e, karşıki insanı hani hep söylüyorum duymak yani onun da ihtiya ihtiyaç duydu. Onun da geçtiği bir dönem var. İşte senin de geçtiğin bir dönem var. O belli yerlerde çakışabilir ama ilde de hani böyle senin istediğin gibi olsun diye böyle iteklemek, çekiştirmek ya da ne bileyim e yani baskı uygulamak bana yanlış geliyor. B bu baskının olmadığı hani kar karşıdaki insanı da hani anlamak istediğin e bir yerde ya o yaşay e biz öyle bir sevgi varsa mesela ben onun evet deneyimlemek isterim. Bu bir kişiyle de olmayabilir, iki kişiyle de olabilir. <gülüyor> ya bir çift, çiftin ortasında da bulabilirim kendimi belki de bilmiyorum yani ama hani e, o, o, o, oraya doğru şey yani benim aklım mesela orada hani öyle söyleyeyim e, daha hani öyle, öyle bir şey yaşamak isterdim ille bir şey yaşayacaksam bu şey zorlayıcı da bir şey aynı zamanda çünkü hani karşıdaki insanın ger gerçeğinden ziyade hani mesela ben kendi ilişkilerimde önceki ilişkilerimde daha çok kendimi duyan bir yerdeymişim hep benim ihtiyacım şu işte sen onu yapmıyorsun. Sen öyle değilsin. Sen böyle diyorsun. gerçekten yani. hani Şaşıracaksınız ama. Ben nazim. Boşsun ya. <gülüyor> <naziz>. Sürekli <Aslında, nasıl? gülüyor> tezmisi gözeten toklanıklarda falan. İşte öyle olmuyor demek ki. Bazen işte insanın içinden canavarlar çıkabiliyor. <gülüyor> ya orası Bir bakar buna. Ya yani şimdi bütün haritaya baktığın zaman. <gülüyor> <gülüyor> Aslında ben bir yengeçim. Ciddi ciddi konuşuyorum Galatasaray'dayız. Tabii Yorulduk mu? Biraz ben yoruldum. Ve sakinleştik. Evet, biraz yorulduk. Ben aslan vur diye söyleyeyim. 7-0-18 <gülüyor> oldu. Rekorlarımızı kırıyoruz. İyi Gerçekten Oturuyorum. Evet. Evet. aldık. 30'da bitirmiş olalım. Kapatsak ya. mı? Evet. Ha. Yani kimse zaten bir şey sormuyor. Sevmediler ben, mi ben bunu ben anlamadım. İtiraz edemeyeceğim buna. Ya yani da insanlar mi? da uyumaya başlamış olabilir mi? Çok Ertesi korkuyorum. gün iş var biliyoruz herkesten de bağlısak ben böyle hani Ihh! halimi biliyorum kendimi böyle <gülüyor> moda geçtim. Biz de biraz yorulmuş olabiliriz belki. ancak evet. Evet. evet Doğru. O zaman öpücüklerle e son belki bağlamak için söylemek istediğiniz bir şey varsa? Hı? Herhalde bayağı bir şey söyledik. Bayağı bir şey söyledik. bakalım <gülüyor> yarın <gülüyor> biz de dinleyeceğiz. <gülüyor> Ay severken sorgulamayın. Birbirinizi <gülüyor> çok sevin diyorum <gülüyor> <Çok sevindim. gülüyor> <gülüyor> Ya yani ben bir yerin evet. birazcık aynen eksik olduğunu düşünüyorum ama hani eksiklerken tamamen konuşabileceğimiz bir şey yok. Ama cümlelerin konuşulacak bir şeydi. Bak, kuskaça yeni bir program daha gerekiyor. Ama tek eşlik, çok eşlik konuşuyoruz ya. Hı -hı. Bunlar sanki böyle işte mavi gözlük, sihirli gözlük, kahin gözlümüş bir her bakayım. Ya yani tek eşlik, çok eşik de cümleyi, cümle, yorulmuşum. <gülüyor> tek eşik dayatması var filan diyoruz da neden var, nereden var? Bunun politik denk üstü alanlar Hı -hı. nedir hani? Bunun atakiri ilişkisi nedir? Feminin ilişkisi nedir? İşte tamam, kapitalizmle ilişkisi mi? nedir? Viktoryen döneme kadar yani 18. yüzyıl başına kadar bu işler böyle değildi. Cinsellik bu kadar hem konuşulmaz hem de baskı altında tutulan bir şey değildi. İnsanların belirli gruplar için en azından kimin yatıp kalktığı kimsenin umurunda değildi filan sonra ne oldu da buralara geldik? Tarihsel filan bir koskoca bir dünya var. Hı -hı. İşin biraz daha siyasi kısma denk gelen. Başka bir günde onları konuşuruz o zaman. Kesinlikle evet. konuşalım. Evet. evet zaten hmm. ikinci bir atölye alalım dedi. Evet. Şimdi. Aynen. Kaşı sıra bunu da konuşalım. Evet. O zaman kendinize iyi bakın diyelim. Evet, teşekkür ederiz. Teşekkür ediyoruz dinleyenlere. Eee şeyi söyle ya. Sesi söyle ya. Ya yapıyoruz ya. Kliton gezegeni. <gülüyor> evet <gülüyor> <gülüyor> evet evet onu yapalım hep beraber. Çingili sesine Kliton gezegen olan. Kliton gezegen olan. Kliton. Sesini bulalım. Git oğlum bize gel